Elhamdülillahi Rabbil Alamin. ve sallallahu ala Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men bi ehsanin ilahi umidina amma bat Bugün 26 Ekim 2014 pazar Cihaleti özür görmeyenlerin yaygın şüpheleri derslerimizin 6. bölümü. Evet bir nakil daha getiriyoruz. Nakil devam, nakil devam etmeye nakil getirmeye devam ediyoruz. 5. bölümde bol bol nakil getirdik. Bitiremedik o nakilleri 6. bölümde Nakilleri nakletmeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz kardeşler. Ee, yine şeyden alalım. Yine Abdurrahman Nasrı Saadi'den bir nakilde alalım. Ki bu herhalde ondan aldığımız 3. 4. nakil falan oluyor. evet <gülüyor> Saadi yine şöyle diyor kardeşler. Kıble elinden olup Haktan sapan ve kitap sünnette gelen nasları anlama konusunda hata eden, anlama konusunda yine anlama. Bununla birlikte Resul'e iman eden, onun her sözünde doğru olduğuna ve söylediklerinin hepsinin hak olduğuna inanan ve buna bağlı kalan, bununla birlikte bazı haberi ilmi ya da ameli meselelerde hata eden tevilcilere gelince kitap ve sünnet böylelerinin dinden çıkmadıklarını ve onlara kafirlerine kafirlere uygulanan hükümlerin uygulanmayacağını Hükümde. Dünyada hük uygula uygulanmayacağını göstermek. Dünyada da ne yapamıyorsun? Hüküm. Uygulayamıyorsun. Diyor ki sahabe radiyallahu anhum tabi'in ve onlardan sonra gelen selef imamları bu görüştedir. İcmai nakletti. Biraz benim gözümün nuru Şeyh İbni Hüseyin'den nakil getirilir. Şeyh İbni Hüseyin Allah ha İnsan tevhidle ilgili konularda cehalet nedeniyle mazur sayılır mı şeklinde bir soru yöneltilmiş. O da şöyle cevap vermiştir. Diyor ki cehaletin özür olması kulun Rabbine itaat ettiği her konuda dinin tamamında sabir Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı sunacakları bir bahaneleri olmasın. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biz bir peygamber göndermedikçe azabedici değiliz. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten, yani ümmeti davetten, ister Yahudi, ister Hristiyan olsun, herhangi bir kimse beni işitir de, sonra benimle gönderilerine iman etmeden önce ölürse muhakkak cehennemliklerden olur. Bakip cahletin özünü söylüyor. Beni duyacak, bilecek yani. Bu konudaki naslar çoktur diyor İbn Hüseyin o halde cahil olan kimse dinin hangi konusunda olursa olsun cahileti nedeniyle sorunlu tutulmaz ne diyor o halde cahil olan kimse dinin hangi konusunda olsun isim sıfat falan değil Böyle tekfir meselelere de giriyor tamam o halde cahil olan kimse dinin hangi konusunda olursa olsun cahileti nedeniyle sorunlu tutulmaz ancak şunu bilmeliyiz ki bazı cahillerde bir tür inat olur. Yani ona hak doğru hata, hak doğru hatırlatılır ama o onu araştırmaz ve tabi olmaz. Ama size göre hiç hüccet ulaşmasa da ne? Zaten müşrik. Bu inatçı bir kimse olarak mı hı. Yok hı. yok yo, yani inatçı olduğu sabit olması için de delil ister tabi. O ayrı bir bak tamam mı? Aksine şehirlerinin saygı duyduğu ve tabi olduğu kimselerin yoluna uymaya devam eder böyleleri gerçekte mazur sayılmaz çünkü en hafif haliyle bir şüphe derecesinde de olsa delil onlara ulaşmıştır ki bu şüphe de hakka ulaşmaları için araştırma ihtiyacı doyuracaktır peki adam şüphe duymuyorsa ve hiç delil ulaşmamışsa buna rağmen bunlar ne müşrik bunları tutun o yüzden bu kayıtların hiçbirisi onların lehine değil hepsini aleyhine. İşi işi bilmediğimiz için bunlara karşı o hani dedim ya dersin başında aklınıza tutun Bunlar problem oluyor işte. Bunların hepsi onların aleyhine delil. Tabi olduğu kimseleri tazim eden bu gibi kimselerin durumu Allah'ın haklarının da şöyle buyurduğu kimselerin durumu gibidir. Biz babalarımızı bir dün üzerine bulduk. Biz de onların izinde yol alıyoruz. Biz babalarımızı evet yol yol alıyoruz. Evet Zuhruf 22 başka bir ayette diyor ki biz Babalarımızı bir dinden üzerine bulduk biz de onların izinden gidiyoruz. İnsanın hakkı bilmemesi ve kendisine de anlatılmaması şeklinde gerçekleşen ve kendisi nedeniyle mazur sayıldığı cehalet ondan günahı kaldırır. Böyle bir cehalet sahibi kimse hakkındaki böyle bir cehalet sahibi kimse hakkındaki hüküm ise amelinin gerektirdiği duruma göre olur. Ayrıca bu kimse şayet Müslümanlara mensup biri ise bak Müslüman gördü. Hani biz ne diyordu dünyada müşrikleri sana Müslümanlara mensup biri ise ve Allah'tan başka halk olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın resulü olduğuna şahid ediyorsa o onlardan sayılır. Şayet Müslümanlara mensup değilse onun hükmü dünyada mensup olduğun hükmü. yani asli kafirle bak diğerini ne yapıyor ayırıyor. Şayet Müslümanlara mensup değilse diyor onun hükmü dünyada mensup olduğu dinin ehliyle aynı olur. Ahiretteki hükmüne gelince onun hali fetret ehliyle aynıdır ki onun durumu kıyamet günü Allah'a kalmıştır. Hiç İslam'a mensub olmamış. Onlar hakkındaki en doğru görüş fetret ehli Allah'ın dilediği şekilde imtihan edilecekleri yönündedir. Fetret ehli dersini yaptık. İçlerinden itaat edenler cennete gelecek, isyan edenler de cehenneme girecektir. Ancak şu bilinmelidir ki bizler bugün öyle bir çağda yaşıyoruz ki gerek çeşitli iletişim araçlarıyla gerekçe de farklı bölgelerdeki insanların bir araya gelmesi yoluyla olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti neredeyse dünyanın her yerine ulaşmış durumdadır. Bu nedenle de günümüzde küfür çoğunlukla inat yüzünden olur. O zaman bunların hepsinin ahiretine ne yapacaksınız? Hükmedeceksiniz. Bakın bu çelişik. Anlatabiliyor muyum? Hiçbiri onlara ne? Deli değil. O yüzden özellikle bunu astarı zikrediyorum. Bakın. Şimdi İbn-i Hüseyin aynı İbn-i Hüseyin diyecek ki öyle olur ki bu insanlar Toplumun içinde yaşadığımız ama alimlerinin şüphelerinden dolayı tekfir edilmez diyecek. Yani. Hani o yüzden en büyük hatalar ne dersin başından beri hep kayda veriyorum. Mutlak sözler neye hamle olunur? Mukayyetlere umum sözler, has sözlere hamle olunur. Bakın şimdi yine Şeyh İbni Hüseyin Rahim Allah soruluyor. Tabi bunu İbni Hüseyin nerede söylüyor? Mecmu fetava ve resail İbni Hüseyin var. Fetavaların toplandığı. 2. E, ciltte e, ve 2. 222 nolu soruda bunu cevaplıyor. Yine İbn-i Hüseyin Rahim Allah soruluyor. Diyor ki, La ilahe illallah Muhammede Resulullah deyip de sonra da Allah'tan başkası için kurban kesen. Kimse hakkındaki görüşünüz nedir? Şunu da belirtelim ki, bu kimse İslam ülkesinde yetişmiş biridir. Tamam mı? Şeyh soru. Arapça soru kim? Ennehu neşe'e fi biladil İslam. İslam beldesinde yaşamıştır. Bakayım. Şeyh cevap veriyor. Diyor ki kurban kesmek suretiyle Allah'tan başkasına yaklaşmaya çalışan kimse büyük şirk işlemiş bir müşriktir. Hükmü söylüyor şimdi. Ona la ilahe illallah ne la ilahe illallah ne namaz ne de başka bir adet fayda vermez. Ancak uzak memleketlerde yetişmiş ve bu hükmü bilmeyen kimse hariç o cehaleti nedeniyle mazurdur. Neden? Her şirk işlemesedi zaten müşriktir. Bunu getiremezsiniz. tamam? Ki bu zaten neye delil? Uzak memlekette olsa nedir? Mazurdur. Ancak ona doğru olan öğretilir. Uzak memleketlerde yaşayıp da Allah'tan başkası için kurban kesen kabirler için ve evliya için kurban kesen ancak bundan herhangi bir sakınca görmeyen ve bu yaptıklarının da şirk ya da haram olduğunu bilmeyen kimseler böyledir. Bunlar cehaletleri nedeniyle mazur görülürler. Ancak böyle birine bu yaptığın küfürdür dediğinde hayır ben evliya için kurban kesmeyi terk etmem derse onun aleyhinde e, delil sabit olmuş olabilir. Dolayısıyla da o kafir olur. Soru sahibi peki ona nasihat edip bu yaptığın şirkti denildikten sonra onun müşrik ya da kafir olduğunu söyleyebilir miyim? Şeyh evet o müşriktir, kafirdir ve mürtettir. Tövbe etmeye çağrılır. Şayet tövbe ederse sorun yok. Aksi takdirde öldürülür. Soru sahibi bakın. Peki bu konuda zahir açık meselelerle gizli kapalı meseleler arasında fark var mıdır? şeh diyor ki gizli kapalı meseleler açıklanır. Mesela bu mesele gibi. Farz edelim ki böyle biri ben evliyaya kurban kesen bir toplum içinde yaşıyorum. Ya, bak bütün sözleri nasıl kayıklıyor. Ve bunun haram olduğunu bilmiyorum diyecek olursa işte bu gizli kapalı meselelere dahil olmuş olur. İşte onları kesiyorlar gerileri. Bunların hepsini bırakıyorlar. Al sana diyeyim, Müşrik dedi. Çünkü gizlilik ve kapallık izafi bir konudur, nisbi bir konudur. Li'enne'l <gülüyor> khafa'a ve'z zuhura nisbiyun. Sana gizli kalan bir şey bana açık olabilir. Bana gizli kalan bir şey de sana açık olabilir. Soru sahibi, böyle birine karşı delili ortaya, delil nasıl ortaya koyabilirim ve ortaya koyacağım delil nedir? Ona karşı getirilecek şey şöyle cevap veriyor. Ona karşılık getirilecek delil şu ayettir. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ortağı yoktur. Bana bu emrolundu. Bak şimdi dünyada tekfir etmeniz, ahirette de tekfir etmeniz lazım hüccet ikamesinin bu kaldırını. İbn-i ne yapıyor? Genel olarak hüccet Kur'an'la kalkar ama muayyen indirgediğinde olay değişir. Aksi takdirde bu ayetin hüccetin kaldırıldığını söylediğinde Kur'an'daki bir ayetin ahiretine ne yapacaksınız bu insanların? hükmedeceksiniz. Bunu asla unutmayın ahiret meselesini. Tamam. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz biz sana kevseri verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Bu ayetler yakınlaşma ve tazim amacıyla yapılan kesimin kurbanın ibadet olduğuna delildir. Bir ibadeti Allah'tan başkasına yapan kimse de müşriktir. Dolayısıyla da ona delil ulaştığı ve bu yaptığın fiil şirktir denildiği halde onu tekrar yaparsa mazur görülmez. Peki denmezse hiç Kur'an ulaşmasa yine nedir? Müşriktir. Soru sahibi. O halde mesele ona açıklanacak. Şeyh, evet mutlaka açıklanması gerekir. Soru sahibi, ortada şöyle bir şüphe var. Onun fiili şirktir ama o müşrik değil değildir. Buna cevap, buna nasıl cevap vereceğiz? Şeyh diyor ki bu doğrudur. Ya, kayıtladı bütün sözlerini. Bu doğrudur. Aleyhinde deri ortaya koymadığı müddetçe o müşrik değildir. Bir hadiste geçtiği gibi Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbim diyen adamın sözü bu sözü küfür değil midir? Ama buna rağmen kafir olmamıştır. Çünkü o aşırı sevincinden dolayı hata etmiştir. Aynı şekilde ikrah balta, baskı altında olan kimse de küfre zorlandığında kalben değil ama zahiren kafir oluyor mu? Halbuki onun kalbi imanla doludur. Alimlerin bu söz küfürdür ama sahibi kafir değildir dedikleri şey söz konusu kişinin aleyhinde delil sabit olmadığı ve onun durumunu bilmediğimiz haller için geçerlidir. Ama onun durumunu öğrendiğimiz zaman geriye ne kalıyor? O kafir olmaz mı diyeceğiz? Bunun manası hiç kimse kafir olmaz demektir. Yani kafir olan hiç kimse kalmaz. Namaz kılmayan kimse hakkında bile kafir olmaz mı diyeceğiz? Hatta İbnü i Teymiye bile ona delil ulaşınca aleyhinde delil sabit olmuş olur demiştir. Bununla birlikte delilin ulaşması da tek başına yeterli değildir. Aksine anlaşılması gerekir. Demiştir. Görüyor musun? Nasıl sözlerini kayıtlıyor? Çünkü yabancı bir insanın olduğunu farz edelim. Sabah akşam ona Kur'an oksak ama o okunanların anlamını bilmesi. onlar elinde delil sabit olmuş olur mu? Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın, açıklayasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Bir İbn-i bir nakil daha. Bazı insanlar Mutlak, kayıtsız, şartsız bir ifade kullanıp şöyle demişlerdir. Tevhid gibi, bak bak bu acayip laflar. Bazı insanlar diyor kayıtsız, şartsız böyle öyle bir ifadeler kullanmışlardır ki bu çok başıboş ifadelerdir. Nedir o ifadeler? Tevhid gibi usulü dinden olan meselelerde cehalet özür kabul edilmez. Bak, bu mesele nasıl yeriyor bu sözü? Mesela köylerden birinde ya da uzak çöllerde kabre ya da bir veliye ibadet eden adama ibadet eden ama kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse görecek görsek ve bu kimse babalarını bu yol üzere bulmuş olsa ve yaptığının da şirk olduğunu bilmese yine mazur sayılmaz. Bak nasıl yeriyor bu sözleri. Yerdiği sözleri zikrediyor. Doğru olansa kafir olmayacaktır. Çünkü resullerin ilk getirdikleri şey hep Evet, çünkü resullerin ilk getirdikleri şey tevhiddir. Buna rağmen Allah Teala şöyle buyurmuştur: Biz bir peygamber göndermedikçe azab edici değiliz. O halde insanın mutlaka zalim olması gerekir. Aksi takdirde azabı hak etmez. Ayrıca dinin usul ve furu şeklinde taksim edilmesine gelince, Şeyhül İslam karşı çıkmıştır. Hep ne yaptık ya nakillere? Usul ve furu. Şeyhül İslam karşı çıkmıştır diyor İbnü Hüseyin. Nitekim bu taksim, bu ümmetin en üstün ilk üç neslinden sonra. Hicri üçüncü asrın sonlarında ortaya çıkmıştır. Yani usul, furu, zahir, kafi yok aslı itibariyle. Şeyhul İslam şöyle demiştir. İslam'ın rükünlerinin ikincisi olduğu halde nasıl namaz furudandır diyebiliriz, fer'i meselelerdendir diyebiliriz. Çünkü dini usul ve furu diye iki kısmı ayıranlar namazı furudan saymaktadırlar. Zekat, oruç, haç da aynıdır. Bunların furudan olduğunu nasıl söylenebilir? Ancak bazen insan cehalet nedeniyle mazur görülmeyebilir. Şöyle ki şayet öğrenme imkanı olur ve içinde şüphe olduğu halde bak. İçinde şüphe olduğu halde gereğini yapmazsa böyle bir kimse mazur olmaz. Çünkü şüphesi var. Ama kendinden emin buna girmiyor. Mesela bir şeyin helal olduğuna inanan bir kimse bu haramdır dense ve en azından onun içinde bir şüphe oluşur. Oluşmasıyla kayıtlıyor. Bu durumda da onun kesin hükmüne ulaşmak için öğrenmesi gerekir. İşte böyle birinin bazen cehalet nedeniyle mazur göremeyebiliriz. Çünkü o öğrenme konusunda kusur etmiştir ki e, ki kusur e, özrü düşürür. Ancak cahil olma olan ama içinde herhangi bir şüphe bulunmayan ve yaptığının doğru olduğuna inanan veya söylediğini doğru olduğunu düşünerek söyleyen kimseye gelince hiç şüphesiz o muhalefet etme kastı taşımadığı için ve küfür niyeti de taşımamaktadır. Dolayısıyla da onu din esaslarından yani din usullerinden birini bilmese bile tekfir etmemiz mümkün değildir. Zekata ve farziyetine iman etmek din esaslarından biridir. Bununla birlikte bunu bilmeyen bir kafir bununla birlikte bunu bilmeyen bir kafir olmaz. Tekfir edilmez. Buna göre bazı İslam ülkelerinde yaşayan nerede? Bazı i̇slam i̇slam ülkelerinde yani çölde falan değil. Dikkat edin çöl falan değil. Ve ölülerden yardım isteyen İstigasede bulunan ama bunun haram olduğunu bilmeyen, aksine kendilerine bunu, bunun Allah'a yaklaştıran bir amel ve o şahsında Allah'ın veli bir kulu olduğu ve benzeri söylene, söylenerek aldatılan pek çok Müslümanın, bak ne dedi? Müslüman. Müslümanın durumu da böyle böylece açıklığa kavuşmuş olur. Onlar aslında İslam'a bağlıdırlar evet. Evet. Evet. ve onun şerefini korurlar. Yaptıklarının da İslam'dan olduğuna inanırlar. Ama onlara kendilerini uyaracak bir kimse gitmemiştir. İşte böylelere mazurdurlar. O zaman demek ki hep o sözlerini kayıtlıyor. Yani hükmü söyleyemiyor Musa'nın. In. Muayene indirgediğinde alim kafasını karıştırabilir. Bak İslam ülkesinde yaşasa bile. Bir evet ya hükmü söyleyemişliktir. Bu soruda Müslüman beldesinde yaşayan diyorsa. Orada. Tabii. Ama dikkat, o müşriktir dediğinde de hüccet ikame ulaşırsa, şu Kur'anın şu ayeti, o zaman ne diyor? Hüccet ikame ulaşmıştır diyor. O zaman yani sadece Kur'anın o ayetine ulaşmasıyla hüccet ikamesi kalkmışsa ayetini yükmedin, İbnü Saeimin sözüne göre. Doğru mu? Etmiyorlar. E dolayısıyla o zaman İbnü Saeimin kastı zaten o değil. O yüzden yaptıklarının da İslamdan olduğunu inanırlar ama onlara kendilerini uyaracak bir kimse gelmemişti. İşte böyleleri masûdurlar. Onlar. Alimler kendisine bu şirktir dediğinde ben babamı ve atalarımı bulduğum yol üzerine buldum diye karşılık veren inatçı kimse gibi sorumlu tutulmazlar. Çünkü bu so sonuncuların hükmü Allah Teala'nın haklarında şöyle buyurduğu kimselerin hükmüyle aynıdır. O inat eden. Biz babalarımızı bir dün üzerine bulduk ve biz de onların yolundan gidiyoruz. Anladık kardeşler. Diyor ki devamen şayet fetret ehli mazur görülmediği halde böylelere nasıl mazur görülebilir? Zira peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim babam da senin baban da ateştedir buyurmuştur. Denecek olursa şöyle cevap verilir. Fetret hakkında bizim naslarda gelenlerin dışına çıkma hakkımız yoktur. Şayet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babasının ateşte olduğunu söylemeseydi şer'i kaide diğer fetret gibi onun da azap görmemesini ve durumunun Allah'a kalmış olmasını gerektirirdi. Çünkü ağır basan görüşe göre FETT'li bu da tercihini söylüyor. Kıyamet günü Allah'ın dilediği bir şekilde imtihana tatibi tutulacaklardır. Bu gibilerine yani cahillere gelince onlar kendilerini İslam üzerinde olduklarına inanmaktadırlar ve onlara kendilerine doğruyu öğretecek bir kimse gelmemiştir. Aksine onların yaptıklarının doğru olduğunu söyleyen sapkın bir takım alimleri bulunmaktadır. Bunu Şerhül ül mumtihte söylüyor İbn-i Teybi. fıkıh kitabı. Yine İbn-i şöyle der. Bu nerede? Bu nerede? Türkçe'ye çevrildi. Keşf-i Şubat şüpheleri yok eden tevhid gerçeği oradaki sözünü naklediyorum size. Direkt oradan Türkçesinden alıntı yaptım. Oranın çevirmesiyle. Diyor ki mazeret olmayan cehalet. Evvela ben şimdi önce Muhammed İbni Abdülrahav'ın bir sözü var. Cehalet olmadığını gösteren Keşf-i Şubat'ta. Diyor ki ben şeyhin öyle düşündüğüne inanmıyorum diyor. Muhammed İbni Abdülrahav'ın. Diğer sözleriyle bunu anlıyoruz diyor. Tamam? İsabet veya dil önemli değil diyor ki evvela ben müellifin yani Muhammed bin Abdul Wahab'ın Şeyh İbnü Seymin diyor. Bilgisizliğin mazeret olmayacağı görüşünde olduğunu sanmıyorum. Ancak bu bilgisizlik kişinin hakkı işitmekle birlikte ona hiç iltifat göstermemesi ve öğrenmemeye kalkış, öğrenmeye kalkışmaması gibi öğrenmeyi terk etmek suretiyle bizzat kişinin kendisinin kusurlu ile olması hali elbette ki müstesnadır. Böyle bir kimse bilgisizliği dolayısıyla mazur kabul edilmez. Ben müellif hakkında onun bu kanatta olmadığını zannet, zannet dişimin sebebi şudur. Onun bilgisizliği mazeret kabul ettiğine dair delalet eden başka sözleri bulunmaktadır. Müellife kişi için, müellife kişiyle niçin savaşılır ve niçin kafir olur diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir. Yani Muhammed bin Abdullah İslamın esasları rükünleri beştir. Bunların ilki de iki şahadet kelimesidir. Sonra diğer dört esas gelir. Bu diğer dört esası kabul etmekle birlikte gevşeklik göstererek terk edecek olursa biz böyle birisi ile bu esasları yerine getirsin diye savaşsak dahi bunları te terk ettiğinden ötürü tekfir etmeyiz. İlim adamları ise inkar söz konusu olmaksızın tembellik ederek bunları terk eden kimsenin kafir e olmadığı hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Bizden Bizler bütün ilim adamlarının icma ile kabul ettiği husus dışındakilerde tekfir etmeyiz. Bunlar Muhammed İnan'dan sözü. Bu husus ise iki şahadet kelimesidir. Aynı şekilde biz böyle bir kimseye gerekli tarihi yaptıktan sonra tekfir ederiz. O bilip inkar edecek olursa o vakit biz de düşmanlarımız bize karşı birkaç türlüdür diyoruz. Birinci tür tevhidin Allah'ın ve Resulünün bizim insanlara açıkladığımız dini olduğunu bilip aynı şekilde insanların çoğunun benimsediği taslar, ağaçlar ve beşer hakkındaki bu batıl inançların Allah'a şirk olduğunu, Allah'ın Resulünün bunu yasaklamak, bu itikatları benimseyenlerle savaşmak üzere gönderdiğini ve dinin tümüyle yalnızca Allah'ın olmasını sağlamak üzere gönderdiğini kabul etmekle birlikte tevhide hiç iltifat etmeyip tevhidi öğrenmez, tevhide girmez şirki terk etmezse böyle bir kimse kafirdir. Küfrü sebebiyle onunla savaşırız çünkü o... Resulün dinini bilmekle birlikte ona tabi olmamız, şirki bilmekle birlikte onu terk etmemiştir. Bununla birlikte o ne Resulün dinine ne de bu dine girene bu etmemekte, şirki övmemekte ve bunu insanlara süslü göstermemektedir. Böyle olsa dahi durum değişmez. İkinci tür insanlar bunu bilmekle birlikte Resul'ün din, e, dinini gereğince amel etmekle olduğunu, amel etmekte olduğunu iddia etmekle beraber onun dine sövmekte temayüz etmiş, Yusufa ibadet edenleri El Eskara, Ebu Ali'ye, Kuveyt ahalisinden El Hadra'ya ibadet edenleri övmekle tanınır olmuş. Bunların Allah'ı tevhid edip şirk, şirki terk edenlerden üstün gören kimseler birincisinden daha beterdir. Yüce Allah'ın ise işte onları, işte o tanıdıkları kendilerine gelince onu inkar ettiler. Artık Allah'ın lanetleri kafirler üzerinedir buyruğu böylelere hakkındadır. Yine bu gibi kimseler Yüce Allah'ın hakkında eğer ahitlerinden sonra tekrar yeminlerini bozarlarsa da dininize uzatırlarsa da küfrün önderlerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Olur ki vazgeçerler buyruğu. E, e, diye buyruğu kimselerin kapsamı içerisindedir. Üçüncü tür. Tevhidi bilmek dördüncü tür vesaire anlatıyor. Dördüncü türden alalım. Diyor ki bu mazeret olmayan cehalet pek girmeye gerekiyor. Diyor ki mazeret olan cehalet vecihi yönüyle çok uzadı. Ben de öldüm bittim zaten. <gülüyor> <gülüyor> mazeret olan cehalet cahilliğin mazeret teşkil etmesi meselesindeki görüş ayrılığı kafa yerinde değil. Fıkhı ve içtihadi diğer ihtilaflar gibidir. Belki bu hükmün belirli bir şahsa uygulanması noktasında bazı hallerde sadece lafsi, lafsi bir ihtilaf dahi olabilir. Yani hepsi söz konusu ya sözün yani hepsi bu sözün yahut bu fiilin ya da şu işi terk etmenin küfür olduğunu görüş birliği halde kabul etmekle birlikte acaba bu hüküm şu muayyen kişi hakkında uygulanabilir mi, uygulanmaz mı? Böyle bir ayrılığa Sebep ise o kimsenin hakkında o hükmü vermeyi gerektiren hususun bulunması ile o hükmü vermeyi engelleyen bir hususun bulunmaması yahut da bazı gerektirici vasıfların bulunması ya da bazı engellerin varlığı dolayısıyla verilmemesidir. Bunun da sebebi küfre götüren şu hususu bilmek bu hususda e, bu hususu bilmek yani bu husustaki cahilliğin iki tür olmasıdır. 1 bu cehalet İslam'dan başka bir dine mensup olmak. Yani şu anda asli kafirlerden bahsedecek şimdi. Bir, şunlar. Bu cehalet İslam'dan başka bir dine mensup olmak yahut da hiçbir dine mensup olmayan bir kişinin hatırına izlemekte olduğu yola muhalif bir dinin bulunduğuna bulunduğunun gelmemesidir aklına. Bunu uzatmıyorum. Asli kafirlerden bahsediyor. İki, bu bilgisizlik İslam dinini kabul eden... Bir kimse tarafından olmakla ve o küfre götüren bu hal üzere yaşamakla birlikte bunun İslam'a muhalif olduğu hatırına gelmez. Hiçbir kimse de bu hususta onun dikkatini çekmemiş ise, şimdi geliyor vurguluyoruz. söz, tecrii aleyhi ahkamul İslami zahiran. Böyleleri böyle birisine zahiren İslam ahkamı uygulanır. Ya? İslam ahkamı uygulanır. Ahirette ise Allah'a kalmıştır. Kitap, sünnet ve ilim ehlinin görüşü de buna bak kitap, sünnet ve ilim ehlinin görüşü de buna delil teşkil etmektedir. Buna dair kitabın delillerinden bazıları şunlardır. Biz bir resul görmedermedikçe iman ediciler de iman ediciler şey azap ediciler değiliz. İsra suresi. Keşfü şübaa şahinde bunu söylüyor. Bak. Tecri'i aleyhi ahkamu'l-İslam mizahiran. Böyle kimselere zahiren İslam ahkamı uygulanır. İmam Ahmet zamanının Cehmiye halifesi olan kim? Muhtasım. Tekfir etmemiştir. O zaman halife. Kim Muhtasım? Ne diyor? Beni diline dolayan herkese bidatçılar hariç hakkım helal olsun. Ebu İshak'a da El Muhtasım, kastediyor tabii. Ebu İshak El Muhtasım, hakkımı helal ettim. Zira ben Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu gördüm. Affetsinler ve aldırış etmesinler. Allah sizi bağışlamasını istemez misiniz? Hı. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de İfk hadisesinde ifk hadisesinde Ayşe'de diyor. Hı. Mistah olayında Ebu Bekir'e affetmeyi emretmiştir. Hı. Ebu Abdillah yani İmam Ahmed şöyle diyor. Diyor ki Allah'ın senden dolayı Müslüman kardeşine azap etmesinin sana ne faydası olacak ki? İbn-i Kesir elbidae ve nihayede bunu zikrediyor. Yine İmam Zehebis yer alamin velada. Bakın Kur'an mahluktur değil, değildir tekfir ediyorlar mı? Etmiyorlar dedik değil mi? Buna rağmen usulü dinden diye isimlendiriyorlar. Bakın mesela i̇bn Abi Hatim şöyle diyor. Söyledi. Sordu ve abazur a tan Sünneti fi usulü din. Sonra devam ediyor. Oraya okudum Sordu fi din babama ve bu zuraya usulü dinin temel esasları alanında alanında ehli Sünnetin görüşlerini gittikleri tüm bölgelerde görüş görüştükleri alimlerin görüşlerini ve kendilerinin bu konuda neye inandıklarını sordum. Tamam. Usulü dinden sormuş. Doğru mu? Muatiz Kur'an mahluk olduğunu söylüyor. Tekfir edildi mi? Yok. Usulü dini tekfir etmiş. Bak bunlar ehli sünnete göre. Babam sordum Ebu Zurgay'a şöyle dediler. Gittiğimiz bütün bölgelerde Hicaz, Irak, Şam ve Yemen görüştüğümüz alimlerin görüşlerinden bir kısmı şöyledir. Diyor ki iman söz ve ameldir artar ve eksilir. Çünkü biliyorsunuz mürciyeler de var fakihler. O yüzden onları ayırıyor. Diyor ki iman söz ve ameldir artar ve eksilir. Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia eden kimse Allah'ı inkar etmiş ve dinden çıkan küfre düşmüş olur. Ya Bak dinin usullerinden ve hükmüne bak. Buna rağmen tekfir etmiyorlar. mutezile mesela. Bunu bildiği halde onu kafir olduğunda şüphe eden kimse de kafir olur. Yani Mutecile'yi tekfir etmeye herkes kafir olması lazım. Allah Teala'nın kelamında şüpheye düşüp tereddüt ederek onun mahluk olmadığını bilmiyorum diyen kimse de cehmidir. Kur'an hakkında cehaletten dolayı tereddüt eden kimseye ise doğrusu öğretilir ve bidatçı olduğu söylenir ancak tekfir edilmez elle <gülüyor> lalikai bunu naklediyor dikkat edecek olursak Kur'an makluktur meselesine amel iman meselesini hepsine ne dedi amel imandandır meselesine de usulü dinde de Ebu Hanife'yi gitti bak demek ki usulü dinde de ne oluyor cehalet özür oluyor adamlar ne oluyor Müslüman oluyor Bunlar demek ki sizin dediğiniz gibi kafiden değilmiş ehli sünnete göre. Kur'an makluktur, amel imandan, din usullerindenmiş. Yine İbn Teymiyye diyor ki bakın. Türkçesini yazmamışım bunun tercümesini. O yüzden Arapçadan okuyayım, tercüme edeyim. Diyor ki: "Wa ma'a haza'l-İmam Ahmed Allahu teala terahha alehim." Yani el-Cehmiyye. Buna rağmen İmam Ahmed onlara rahmet okumuştur. Rahmetlanmıştır. Vastaq fera lehum, onlar için bağışlanma dilemiştir. Neden? Li ilmihi, şu bilgiye sahip olduğundan dolayı. Onlar hakkında. Bi ennehu lam yetebyen lehum ennehu mukedibu une rasuli, Peygamberi yalanlamaları kendilerine tebeyün etmemiştir. Aşikar olmamıştır. Walla jahidu une li majaa abhihi, onun getirdiklerini inkar ettiklerini anlamamışlardır, bilmemişlerdir. Walakin ta'avvelu te tavil etmişlerdir fe ahtau hata etmişlerdir. Ve kalladu men qala lehum zalik ve bunu kendilerine söyleyenleri taklit etmişlerdir. E, Taklitte de, de yok. Ve kazalike Şafiiyü Şafii de böyledir diyorum teymiye. Lemma qala li Hafs il-Fard el-Ferde demiştir ki hinea qala el-Kur'anu mahluk Hafs el-Fard Kur'an mahluktur derinde ona şunu söylemiştir keferte billahil azim küfrettin allaha beyanlehu <türüle> ann <türüle> haza al bu kavlin bu sözün küfür olduğunu kendisine beyan etmiş ve <türüle> lem bir riddeti hafsin bir mucerreti zalik mucerret onunla bu olarak bununla ne yapmamıştır onun küfrüne hükmetmemiştir yani mürted olduğuna riddetini لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحُجَّةُ الَّت۪ي يَكْفُرُ بِهَا Kendisiyle kafir olacağı bir şekilde hüccet ona açıklanmamıştır. Görüyor musunuz? Bak bu ifadesinde İbn-i Teymiye'nin acayip Rabbani faydalar var. Bir, rahmet okumuştur. Doğru mu? Demek ki tekfir etmiyor. Hani siyaseten falan diye bir şey yok ha. Çünkü rahmet okuyor. İstihfarda bulunuyor. Bu da onları tekfir etmediğini gösterir. Hem de bunlar cehmiye ve tüm sıfatları inkar diyorlara. Allah ve Resul'ü tekzip ettiğini söylüyor burada. Ne bu Nas'ta okuduk Ama adam bize selam diye. Evet. Ancak tevil ile hata etmişlerdir diyor. Rahmet okumaya. Bakın hata etmişlerdir diyor tevil ile. Taklit etmişlerdir bu yüzden kafir olmamışlardır diyor. Demek ki taklit ederek küfre girmek her zaman... Ne oldu tak yani küfre girmek her zaman ne olmuyor bu bulmuyor. çünkü aslı kafirle onu ayırıyoruz mesela Allah'ın arşta olması kafi kafi bak selef nasıl Allah'ın arşta olmasına zahir diyecek şimdi babama yani Abu Zul ya, büyük selef halimleri imamlar Usulü din yani dinin temel esasları alanında Ehl-i Sünnet'in görüşlerini, gittikleri tüm bölgelerde görüştükleri alimlerin görüşlerini ve kendilerinin bu konuda neye inandıklarını sordum. Şöyle dediler, gittiğimiz bütün bölgede Hicaz, Irak, Şam ve Yemen'de görüştüğümüz alimlerin görüşlerinden bir kısmı Allah tebareke ve teala hem kendisi hem de Resulün diliyle kendisini vasfettiği gibi tekliflendirmeksizin arşın üzerinde, kullarından bahin yani ayrı ve ilmen her yeri kuşatmıştır. Usulü dinden soruyor. Allah'ın açtığı olduğunu söylüyor. Geliriz. Demek usulü dinden. Demek usulü dinden de inkarı ne? Tekfiri. Gerektirmiyor. Adama gizli kalır. Er-reddu alel-bekiri. Bekiri var ya, onun zamanındaki en azılı tasavvufçu İbni Teymiye ile mücadele eden Bekiri. Kitap yazıyor. Bekiri'ye reddiye, reddiye diye. O yüzden diyor ki ona şöyle diyor. Bu sebepledir ki ben hulul, hululcülerden ve Allah'ın arşu üzerinde olduğunu reddeden neficilerden olan cehmilere cehmi şöyle diyorum. Eğer ben size uyarsam kafir olurum. Çünkü ben sizin görüşünüzün küfür olduğunu biliyorum. Ama bana göre, ama bana göre siz kafir değilsiniz. Çünkü siz cahilsiniz. Bu sözlerim onların alimlerine, kadırlarına, şeflerine ve idarecilerinedir. Yönelik bir hitaptır diyor. Bunlar hafî mahfî bak diyor ben söyleseydim kafir olurdum. Siz neden cahilsiniz? Cahilsiniz diyor. O yüzden neden kafir değilsiniz? Cahilsiniz. Görüyorsun. Tamam hocam zaten bunlar hafî ya hüccet ikamesinden sonra ya ibni i Teymiye kaldırmamış, bak münazaret etmiş bunlarla. Mifarek. Yani sen kaldıramıyorsun, İbn-i Teymiye kaldıramıyorsan üç hadisli ayette kaldırıyorsun. İbn-i anlayamıyorlar, hiç kabillerini bilmiyorlar. Bunu söyleyenler kendi söylediklerinin farkında asla değiller. İbnü'l-Huseyn'in faiz gibi zahiri meselede cehalet nedeniyle insanların ve insanların aldatılması nedeniyle ve de taklit nedeniyle bile özürlü görüyor faiz. Mesela Kavaidü'l-Musla ben okuttum onu değil mi? Kavaidü'l-Musla kimin kitabı? İbnü'l-Huseyn'in. O kitapta bunu bulamazsınız ama bu söyleyeceğim ama yine de Kavaidü'l-Musla'da geçiyor bu. Ama orada bulamazsınız. Nasıl oluyor? Kavaidül Mustafa'da geçiyor ama bulamazsınız. Çünkü Kavaidül Mustafa'nın şerhinde geçiyor. İbn-i kendi yazdığı kitabı şerh ediyor. 500 sayfa. Orada diyor ki Kavaidül Mustafa'nın şerhinde. Bugün dine bağlı ve Allah'ın dinini savunan pek çok insanın Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediği kimseleri tekfir ettikleri görülmektedir. Hatta bazı insanlar maalesef devlet yöneticileri hakkında tartışmakta ve sırf kendilerinin haram olduğuna inandıkları bir şey yaptıkları için onlara kafir demeye çalışmaktadırlar. Halbuki haram olduğuna inandıkları bu şey tartışmaları tartışmalı meselelerden olacağı gibi söz konusu yönetici de cehaleti nedeniyle mazur olabilir. Yani mesele tartışmalı da olabilir, bundan dolayı veya cahil de olabilir. Çünkü yöneticilerin meclisinde iyi kimseler de kötü kimseler de oturur. Ayrıca her yöneticinin iki yardımcısı vardır ki bu da ya iyi bir yardımcı ya da kötü bir yardımcı olur. Zira bazı yöneticilere mesela hayır ehrinden biri gelip bu haramdır, onu yapman caiz değildir der, diğer taraftan başkaları gelip bu helaldir, onu yapabilirsin der. Mesela bankalarla ilgili bir örnek verelim. Mesela i̇bn Hüseyin devam ediyor. Şu anda biz bankaların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yiyenine, yedirenine, şahitlerine ve katibine lanet ettiği faize bulaştıklarını, onların kapatılması ve bu tür muamelelerin helal olan muamelelerle değiştirilmesi gerektiğini biliyoruz ki bu sayede önce dinimiz sonra da ekonomimiz ayağa kalksın. Bu tür konularda Müslüman yöneticileri tekfirde Müslüman yöneticilerini tekfirde acele etmek çok büyük bir hatadır. Bunlar bankalar açtılar. Faizleri şöyle yaptılar. Sabırlı olmamız şarttır. Zira yöneticinin ma mazur olması mümkündür. Şayet onun hakkında hüccet ikamesi yani mazeret kapısını kapatacak delil sabit olur da o evet dinin hükmü budur. Faiz haramdır. Ancak bana göre bu günümüzde bu ümmet için en uygun şey faizdir derse o zaman kafir olur. Çünkü o Allah'ı dininin bu asla uygun olmadığına inanmaktadır. Ancak ona faiz helalmiş gibi anlatılır. Ve bu helaldir denirse, yani fakihler böyle demiştir, Allah şöyle buyurmuştur denerek aldatılırsa bu kimse mazur olabilir. Çünkü günümüzde Müslüman yöneticilerin birçoğu dini hükümleri ya da en azından birçoğunu bilmemektedirler. Ben bu örneği konunun ne kadar tehlikeli olduğu ve insanın her şeyden önce tekfir şartlarını bilmesi gerektiğini, bilmesi gerektiği anlaşılsın diye verdim diyor. Ne kadar Rabbane bir şey değil mi? Kavayi'dir, musla şerhinde. İbn-i şöyle der. Bir söz küfür olabilir. Mesela Allah konuşmaz, yani Allah kelam etmez. O ahirette görülmeyecektir diyen Cehmiye'nin sözleri gibi. Ancak bu sözün küfür olduğu bazı insanlar tarafından bilinmeyebilir, kafii kalabilir. Kadı yehfâ, hafî kalabilir diyor. Bu durumda o sözü söyleyenin kafir olduğu mutlak olarak ifade edilir. Bak hep mutlak diyor, görüyor musunuz? Tıpkı selefin dediği gibi böyle yapan kafirdir diyor, bak. Tıpkı selefin şu sözlerinde olduğu gibi kim Kur'an makluttur derse kafir olur. Kim Allah'ın ahirette görülmeyeceğini söylerse kafir olur. Ancak belirli bir şahıs daha önce de geçtiği üzere <gülüyor> hüccet ikame olmadıkça kafir denilmez, kafir olmaz. Mesela namazın, bakın örneğe bakın, namazın ve zekatın farz olduğunu inkar eden, namazın ha farz olduğunu inkar eden ya da içkiyi ve zinayı helal sayan, ya da bu konuda tevil yapan kimse gibi. Ya. Evet. evet Çünkü bu hükümler Müslümanlar arasında diğerlerinden çok daha aşikar ve meşhurdur diğerlerine göre. O halde bu hükümlerde tevil yapıp da hata eden kimse hakkında ancak kendisine açıklama yapıldıktan ve tövbeye çağırıldıktan sonra kafir mü veriliyorsa, nitekim içkiyi sayan grup hakkında da o sahabe, Grup hakkında da sahabe böyle yapmıştır. Bunların dışında kalan konularda böyle yapılması çok daha evladır. Görüyor musunuz? Öldüğüm zaman beni yakın. Hadisi var ya. Devam ediyor ebn Öldüğüm zaman beni yakın. Sonra küllerimi öğütüp un ufak, un ufak edin ve denize savurun. Allah'a yeminle söylüyorum ki bütün insanlardan sonra şayet Allah'ın beni diriltmeye gücü yeterse bütün bunlardan sonra şayet Allah'ın beni diriltmeye gücü yeterse o bana hiç kimseni hiç kimseye azap etmeyeceği bir azapla azap edecektir. Diyen adam hakkındaki sahih hadis de buna göre yorumlanır, anlaşılır, bu şekilde değerlendirilir. Yani makam aynı makam, konum aynı konum demek istiyor. Devam ediyor İbn-i Hüseyin. Nitekim bu adam Allah'ın kudreti ve yakıldığı takdirde kendisini diriltmesi hususunda şüpheye düşmesine rağmen Allah onu bağışlamıştır. Bu meseleler başka yerlerde ayrıntılı olarak da açıklanmıştır. Fetavası'nın 7. cildi 619. sayfası kardeşler. Yine İbnül Kayyim, biraz da İbnül i Kayyım, rahim geliyor. alimleri taklit edenler tekfir edilmezler diyorlar. Bak dikkat edin mi? Çok nakil getirdik. Alimleri tekfir ettikleri için bunlar taklit ettikleri için tekfir edilmiyorlar diye. Neler neler var? İlahi edindiler diye baktığında o zaman Zikir eline sonra ne yapacağız? İbnül Kayyum Rahimallah etturukul hukumiyye Yani öyle diyelim de şöyle diyor. Görüşü nedeniyle kafir olan mesela kainatın sonradan var olduğunu, bedenlerin haşredileceğini, Allah Teala'nın var olan her şeyi bildiğini, onun meşiyet ve iradesiyle dilediğini yaptığını inkar eden kimsenin şahitliği kabul edilmez. Çünkü o İslam'dan çıkmıştır. Kim? Kim? Mesela kainatın sonradan var olduğun, bedeninin haşletileceği vesaire. Müslümanlara uyan ancak bazı akide meselelerinde onlara mukayفة eden kim imlâim diyor? Rafizi, Rafizi, Kaderiye, Rafizler Müslümanmış, Kaderiye, Cehmiye, aşırı mürciye ve benzeri gibi bidat ehline gelince bunlar grup gruptur. Birinci grup basiretsiz ve taklitçi cahillerdir. Böyleleri eğer hidayeti öğrenme gücüne sahipse tekfir edilmez. Fasık sayılmaz ve şahitlikleri de reddedilmez. Kim? Rafizi, kaderi ama bunlara göre rafizler zaten asli kafir. Hiç İslam'a girmemiş. He? Böyleleri eğer hidayeti öğrenme gücüne sahipse tekfir edilmez. Fasık sayılmaz şahitlikleri de reddedilmez. Bak dünyada da Müslüman ahkamı uyguladı. Çünkü ne? fasık sayılmaz ve şahitlikleri de reddedilmez diyor. Size göre hiç ücret ulaşmasa da dünyada müşriktir ve müşrik muamelesi çocuklarız. Bak saydıkları içerisinde rafizler var. Okuyayım Arapçasını. Fe emme ahlul bida'i el muvafiqûne li ehlil islâmi velâkinnehum muhalifun fi ba'dil usûli ker rafizler vel kaderiyyeti vel cehmiyeti ve gulâtil mürciyeti ve nahvihim hâulâi aksâmun Sonra saydıklarımı söylüyor. Bu aksam kısımlara ayrılır. Birinci kısım basiretsiz ve taklitçi cahillerdir. Böyleleri eğer hidayeti öğrenmez, öğrenme gücüne sahipse tekfir edilmez taklitçi oldukları halde. Fasıksı da sayılmıyorlar bu rafizle. Mutayı da helal sayıyorlar. Ve şahitlikleri de reddoluluyor. Dünyada Müslüman ahkamı uyguluyoruz bak. Bunların hükmü şu ayette sözü edilen zayıfların hükmüyle aynıdır diyor. Görüyorsunuz. Nedir ayet? Erkekler, kadınlar ve çocuklardan gerçekten zayıf, aciz olup hiçbir şey çare, güç yetiremeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesna müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır. İkinci grup soru sorma, hidayeti araştırma, hakka öğrenme imkanına sahip olan ancak bunu dünyalık işleriyle makam Mevkisiyle, zevkleriyle, geçimiyle ve benzeri şeylerle uğraşmaktan dolayı terk edenlerdir. Bunlar ihmalkar davranmışlar ve tehdidi hak etmişlerdir. Ayrıca üzerine farz olan gücü yettiği oranda Allah'a karşı takvalı olma yükümlülüğünü terk ettikleri için nedirler? Günahkardırlar. Günahkar. Bunların hükmü bazı farzları terk edenlerin hükmü ile aynıdır. O halde şayet onlardaki bidat ve heva yönü sahip oldukları sünnet ve hidayete ağır basıyorsa şahitlikleri reddedilir. Ağır basıyorsa şahitlikleri reddedilir. Şayet onlardaki sünnet ve hidayet yönü ağır basıyorsa o zaman şahitlikleri kabul edilir. Üçüncü grup soran, araştıran, hakkı öğrenen ama taklit ve taassup veya nefret ya da düşmanlık nedeniyle onu terk edenlerdir. Bak hakkı araştırıyor ve hakkı da öğreniyor ha. Bunların en hafif derecesi fasık olmalarıdır bak. Fasık olma ihtimali var bunların. Ya yine de kafir demiyor. Tekfir edilmeleri ise içtihat konusu olup ayrıntılara bakmaya gerektirir. Ne dedim? Derslerin en başından beri içtihatlı meseledir. Ya. Tafsile gitmeye gerek. Et-Turkul sayfa 184'ten sonra bak. Evet. Yine İbn Useymin rahimehullah Cahaletin özür kabul edilmemesi konusunda zahir açık meselelerle gizli kapalı meseleleri birbirinden ayırmayı esas almayı esas almanın yanlış olduğunu ifade eden etmiş ve şöyle demiştir. Bakın İbnü'l-Seymi. Tekfirden önce delilin ortaya konması gerekir. Bu da insanların bilmemeleri mümkün olan bütün meselelerde geçerlidir. O nedenle biz meseleleri zahir yani açık meseleler ve gizli yani kapalı meseleler diye ayıramayız. Çünkü açıklık, gizlilik, kapallık, nisfi, izafi, göreceli bir şeydir. Bir mesele bana göre açık olabilir ama başkasına göre gizli, kapalı olabilir. O halde delilin ortaya konması ve tekfirde acele edilmemesi gerekir. Çünkü bir kişinin İslam dini dairesinden çıkarılması basit bir şey değildir. لِقَعَاتُ babil الْمَفْتُوحِ da söylüyor. Bunu bir de Şerhül Munti'te 2. cilt 25'te sonra da buna yakın anlamlarla bunu ne yapıyor? İfade ediyor. i̇bn Teymiye tekfir hükmünü kesinlikle zahir meselelere bağlamıştır. Şey bağlamamıştır. Aksine o bu hükmü hükmü daima delilin ortaya konulmasına bağlar. Sonra da zahir meselelerden örnek verir. Ya? Ya? Nitekim o namazı ve zekatı inkar edenin hükmünü zikretmiş ve onların hak e, onların haklarında delil sabit olmadıkça tekfir etmeyeceklerini ifade etmiştir. Namaz bile zekat bile nitekim o şöyle demiştir. Dört farza gelince bir kimse kendisine delil ulaştıktan sonra bunlardan birinin farziyetini inkar edecek olursa o kafirdir. Aynı şekilde haramlığı mütevatir zahir bak zahir dedi buna. Zahir haramlardan mesela zina, zulüm, yalan, içki gibi. Bak zahir meselelerde tekfir ettiler mi? Sahabeler? Zinayı helal sayanlara içkiyi tekfir ettiler mi? Yok. Mesela zina, zulüm, yalan, içki ve benzeri gibi. Bunlardan herhangi birinin haramlığını inkar eden kimse de böyledir. Kafirdir. Bak tekfir ettiler mi? Aynı İbn-i dedi? Zinada bunları tekfir etmiyoruz dediler. Zahir deyesinlendir. Ama hakkında deli sabit olmayan kimseye gelince. Mesela İslam'a yeni girmiş olan veya şehirlerden uzak bir çöl ortamında yetişmiş olup kendisine İslam'ın hükümleri ulaşmamış olan ya da tıpkı Ömer radıyallahu an gibi bak sadece bunlara has değil. Ömer radıyallahu an gibi tövbeye çağırdığı kimseler hayati naztır. En önemli nastır Çöle haskılmadığını anlıyoruz. O çöl her zaman bir örnektir. Çünkü çölde olan genelde cahil olur. O yüzden örnek verilmiştir. Bakın, bakın. O yüzden bakın bu çok önemli. En önemli nazlardan bir tanesidir. Sabahtan beri saydığım. Diyor ki bu insanlar kafir olur. Neden? İçki, zina gibi vesaire aranlığı zahir açık olan şeyleri inkar etmiştir. Bunları inkar eden de kafirdir. Ama hakkında delil sabit olmayan kimseye gelince mesela kim gibi? Mesela İslam'a yeni girmiş olan veya şehirden uzak bir çöl ortamında yetişmiş olup da kendisine İslam'ın hükümleri ulaşmamış kimse. Hocam bak ama çöl dedi. Olsun demesin. Hiç ücret ulaşması da kafir değil mi? Bak hep oraya döndürün. Bu bir. ikincisi sadece çölde demedi. Bakın ne dedi. Ya da tıpkı Ömer radıyallahu an tövbeye çağırdığı kimselerin yaptığı gibi büyük bir hata ederek iman edip salih amel işleyenlerin içkinin haramlılığı hükmünden istisna olduklarını zanneden. Bak çölde değil sahabelerin arasında. Ve benzeri kimseler tövbeye davet edilirler ve aleyhlerinde delil ortaya konulur. Demek ki mesele çöl meselesi değil. İki problemle karşılaşıyorsunuz. Bir zaten hiç çölde de yaşasa da yaşamasa da ücret ulaşmasa kafir değil mi? iki alimler bak şöyle hasretmiyor görüyorsunuz sahabelerinin ortasında yaşıyor Kur'an'da da allameler Bedir ehli peygamberin dönemi bitmiş Ebu hilafeti bitmiş hala yaşıyor içki ayetlerini de biliyor buna rağmen inkar ediyor hatta Ebni Kudame ne diyor Kudame durumda olan her Müslüman da böyledir Mesela çöl değil demek baktan beri nak naklettik yani diyelim ki çölde olup da hükmü bilse bu şirkosta yahu sen kafir dilsin. Sen çünkü çölde yaşıyorsun falan mı diyeceğiz? Demek ki ölçü çöl değil. Tamam mı? O yüzden ibni teymi ediyor ki ama hakkında delil sabit olmayan kimseye gelince mesela İslam'a yeni girmiş olan veya şehirden uzak bir çöl ortamında yetişmiş olup da kendisine İslam'ın hükümleri ulaşmamış olan ya da tıpkı Ömer radıyallahu anh'ın yani kudam ibni mazını söylüyor. Ömer radıyallahu anh'ın tövbeye çağırdığı kimselerin yaptığı gibi büyük bir hata ederek iman edip salih amel işleyenlerin içkinin haramlılığı hükmünden istisna olduklarını zanneden ve benzeri kimseler tövbeye davet edilir ve aleyhlerinde delil ortaya konur. Şayet yaptıklarında ısrar o zaman tekfir edilir. Bundan önce ise kafir olduklarını hük hükmedilmez. O zaman dese ki ya zaten kafir oldukları ahiretle alakalı. Dünyada müşrik hükmü. O zaman Kudam Beybim Azon'a müşrik hükmü mümkülüyorsun? Kafir hükmü mümkülüyorsun? Haram eler eler el, haram yaptı. Nitekim sahabe, de, İbn Teymiye devam ediyor. Nitekim sahabe de Kudami İbni Mezun ve arkadaşları içi konusunda malum tevil hatasını yaptıklarında onlar hakkında küfür hükmünü vermemişlerdir. O yüzden İbni Teymi burada tekfiri delilin ortaya konmasına bağlamıştır kardeşler. Eğer ona göre bu konuda etkin olan sebep bu meselenin zahir olması olsaydı böyle yapmazdı. Ayrıca İbni Teymi'ye sadece burada değil birçok yerde tekfiri delilin ortaya konmasına bağlayarak tutarlılık göstermiştir. Nitekim o Kudam-ı İbn-i Mezun, Mezun Kıssası e, ile diğer rivayetler de böyle yapmıştır. Bakın İbn-i farklı vecihlerle cehaletin özrünü anlatayım. Birinci yer. Hangi vecihlerde özür görmüş? Birinci yer. Ona kabirden yardım isteyen kimse hakkında bir soru soruluyor. O da eğer cahilse onun kafir olmayacağını ifade ediyor. Bir seferinde de biri ona şöyle soruyor. Bakın. Dikkat edin. Dinin önderi olan yüce Allah, din, pardon, dinin önderi olan yüce alimler, Allah hepsinden razı olsun, şehleri tazim eden kimseler hakkında ne diyorlar? Soru soruyorlar. Ki bu kimseler zor zamanlarda, bak hangi insanlar hakkında soruluyor? Bu kimseler zor zamanlarda onlardan yardım diliyorlar, istigasede bulunuyorlar. Onlara yalvarıyorlar. kabilerini ziyaret edip öpüyorlar. Ve toprağından bereket umuyorlar. Bidatlar ve şirklerden bahsediyor. Mesela işte istigase gibi. Toprağından bereket umuyorlar. Gece boyu onla, onlarda, oralarda kandil yakıyorlar. Belli zamanlarda belli zamanlar belirleyip uzaklardan, uzaklardan oralara geliyorlar. Ve bu geceleri diriliş gecesi mahya yani diriliş ihya gecesi diye adlandırıyorlar. Ve o geceyi Kendileri için bayram gibi görüyorlar. O kabirleri adaklara diyorlar ve onların yanında namaz kılıyorlar. Bu kimselerin böyle şeyler yapmaları caiz midir yoksa haram ya da mekruh mudur? İçinde küfür olan şirk olan olmayan şeyleri nakletti. Bir tanesi de istiğrası. Şeyhlerin de soruya devam ediyor. Mekruh mudur? Haram mıdır? Nedir? diyor hükmü. Şeyhlerin de Onların bu yaptıklarını onaylamaları caiz midir yoksa onları bu tür fiillerinden sakındırıp men etmeleri mi gerekir? Şeyhlerin müritlere ne öğretmeleri ve neleri tavsiye etmeleri gerekir? Yine şeyhlerin müritlerin yılan, ateş ve benzeri şeyler almalarına göz yummaları caiz midir değil midir? Onların semalarına katılan ve bu tür işlerde onlara katılan cami imamlarına ne gerekir? Onların bu yaptıkları işler konusunda davet idareciler devlet idarecilerine düşen nedir? Şimdi bakın, soru böyle. Bu soru şirk meselelerinde cahaletin özür sayılması konusunda çok önemlidir özellikle bu soru. Çünkü içerisinde bir çok cüz söyledi, doğru mu? Çünkü bu soruda metinde geçtiği gibi kendilerinden yardım dileme, zor zamanlarında onlara dua etme gibi kabul perest denilen Bizim yaşadığımız bu son dönemlerdeki bazı Müslümanların yaptığı durumlarla birebir aynıdır. Onları soruyorlar. tamam? İbnü Teymiye bu soruya uzuncana cevap veriyor ve bu cevap içerisinde diyor ki Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ölüden ya da kendisine ulaşma imkanı bulunmayan bir insandan yardım isteyen yani de bulunan yani sıkıntılı ve zor zamanlarda ona dua eden ondan ihtiyacınlarını giderilmesini isteyip de ey efendim falan şeyh senin yardımına ve himayene güveniyorum diyen veya düşman saldırısı anında ey falan efendim diyerek ona başvurup yardım dileyen ya da hastalık, fakirlik ve benzeri ihtiyaç durumunda böyle şeyler söyleyen kimse Müslümanların ittifakıyla sapık, cahil, müşrik ve Allah-u Teala'ya isyan eden biridir. Müslümanlar ister peygamber, ister şeyh isterse de başka bir kimse olsun, ölüye dua edilmeyeceğini ve ondan bir şey istenmeyeceği hususunda ölüye dua edilmeyeceği ve ondan bir şey istenmeyeceği hususunda ittifak halindedirler. Şimdi bakın, İbnü Teymiye burada kabirden yardım dilemenin hükmünü ortaya koymuş ve onun büyük şirk olduğunu haber vermiştir hükmü koyuyor ortaya. Şimdi çünkü şimdi onu göreceğiz. Daha sonra o yaratılmışlardan yardım dilemenin caiz olduğu hallerle bu sözünü söyledikten sonra caiz olduğu hallerle caiz, e, caiz olduğu hallerle caiz olmadığı hallerden söz etmeye başlıyor hangi hallerde? Ardından da kabir ziyaretinin hükmünü ve onun türlerini açıklıyor ve kabirlerin başında yapılan bidatlerden de söz ediyor. Burada işte İbni bir bu kimse Müslümanların ittifakıyla sapık, cahil, müşrik ve Allah Teala istene de biridir sözü ya da biraz sonra gelecek olan şu sözü Allah'tan baş Allah'tan başına dua eden ve ondan başkasına yönelen kimse aynı şekilde müşriktir sözü görenlerden bazılarının işte bugün bu parçaları dağıtanların bazısının kafasını karıştırabilir. İbnü Teymiye'nin bu sözleri ve onlar onun bu sözleriyle muayyen yani belirli bir şahsı kastettiğini zannedebilirler. Ancak bu durum hiç de böyle değildir. Çünkü bu alimlerin mutlak tekfirden söz ederken kullandıkları bir uslüptür. O müşriktir, bu kafirdir, Kur'an diyen, maklıptır diyen şöyledir. Bu maruf bir uslüptür alimlerinde. Nitekim İbn-i Teymiye sözünün devamı ve alimlerin sözleriyle kullandıkları mutlak ifadeleri ele alışı da bunu göstermektedir. O yüzden daha sonra İbn Teymiye müşrik Arapların kabirleri başında işledikleri şirkin hakikatini üç yüzünü açıklıyor sözlerinde ve bu şirkin sırf kabirdekilerden yardım dileme ve onları kendileriyle Allah Teala arasında vesile aracı kılmaları olduğunu ifade ediyor. Bunu ortaya koyduktan sonra da şöyle diyor dikkat edin. İşte bu şirk konusunda, şirk konusunda bir insan hakkında delil sabit olursa ama yine de bundan vazgeçmezse ona benzer diğer müşrikler gibi onun da öldürülmesi vacip olur. Öldürüldükten sonra da Müslüman mezarlığına defnedilmez, namazı da kılınmaz. Bakın, delil sabit olursa, o zaman sen ona dünyada kafir hükmü uygulayabiliyor musun? Gördük? Bakın, işte bu şirk konusunda bir insan hakkında delil sabit olursa ama yine de bundan vazgeçmezse, ona benzer diğer müşrikler gibi onun hakkında öldürülmesi vacip olur. Defnedilmez ve namazı da kılınmaz. Bu dünya kanı var ya defnedilmez ve namazı kılınmaz. Deli sabit olduktan sonra. Görüyor musun? Yani İslam mescidi mı defnedilmez? Evet, deli sabit olursa. Evet. Hiçbir şekilde mi defnedilmez. Yok defnedilmez. Ama eğer cahil bir kişi ise, kendisine ilim bilgi ulaşmamışsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle savaşmasına sebep olan şirkin hakikatine bilmiyorsa onun kafir olduğuna hükmedilmez. Özellikle de İslam'a mensup olanlar arasında bu tür şirk yaygınlık kazanmışken. Ya? Böyle bir şeyin yani şirkin ibadet ve itaat olduğuna inanan kimse Müslümanların ittifakıyla sapıktır. Delilin ortaya konmasından sonra ise Camiül Mesali İbni Teymiye 3. cilt 145'ten 151'e kadar olan bölümde. Bu fetva İbni Teymiye'nin cahil olduğu için şirk işleyen kimsenin hükmü konusundaki gerçek görüşünü ortaya koyması bakımından en önemli nakillerdendir. Neden? Bunun birkaç sebebi var. 1- Bu fetva kendisine bizzat bu konuda yöneltilmiş özel bir soruya cevap olarak gelmiştir. Bu yönüyle çok önemli. Yani onun genel bir sözü konuşması ve benzeri içerisinde geçen bir şey değildir. Yani mutlak bir söz değil, muayyen soruluyor. Bak muayyen sorulduğunda cevap ne oluyor? Aksine soru sahibinin Allah'tan başkasından yardım dileyen kimseler hakkındaki gerçek hükmü öğrenmek amacıyla sorduğu bir sorunun cevabı içerisinde geçmektedir. Böyle bir durumda verilen fetvanın da sahibinin gerçek görüşünü ortaya koyma konusunda en açık ve en hassas şey olacağı geçindir. Çünkü birisi sana tavsil istiyorsa o makam asla mutlaklığı kaldırmaz. Tafsile gideceksin. Böyle bu yönüyle de çok önemlidir bu fetvası. 2. Bu Allah'tan başkına yardım dileyen kimsenin durumu hakkında ayrıntılı bir fetva olup, İçerisinde cahil olanla olmayan açık bir şekilde birbirinden ayrılmaktadır. 3. Fetvadaki soru aralarında dini meselelerde kendilerine fetva verecek şeyhlerin ve alimlerin bulunduğu bir beldede yaşayan kişi hakkında soruluyor. Bakın bunlar hepsi ne kadar önemli bu soru. Müslümanlar hakkında yani alimlerin bulunduğu bir beldede yaşayan Müslümanlar içerisindeki Allah'tan başkasından yardım dileyen kimsenin durumu hakkında. Ya? Yani, so, yani soru yeni Müslüman olmuş ya da Müslümanların yaşadıkları şehirlerden uzakta olan kimselerle ilgili değildir. Soruyu hatırlayın. Ya. Aksine o içerisinde şeyhlerin bulunduğu bir beldede bile olsa cahil olması tasavvur edilebilecek herkesi içine alan bir fetvadır. Bunun da İbn-i Teymiye'nin görüşünü belirleme konusunda büyük önemi vardır. 4. Yani önemli olmasının 4. veci. Neden bu önemli? Bu fetva şunu açıkça göstermektedir ki cehalet nedeniyle şirk'e düşen birinden İslam vasfı kalkmıyormuş. Kalkmaz ve onun hakkında küfür hikimleri sabit olmaz. Çünkü İbnü Teimiye kendisine hak açıkça aşikar olduktan sonra yaptığından vazgeçmeyen kimsenin katlinin vacip olduğunu, Müslümanların dünya haklarına bakın mesela Müslümanların mezaline defnedilmeyeceğini ve namazının da kılınmayacağını ifade etmiştir. Bu da kendisini hak, açıkça aşikar olmayan kimse hakkında bu hükümlerin sabit olmayacağını ifade eder. Dolayısıyla da onun katli vacip olmaz ve Müslümanların kabristanlığına defnedilir. Bu birinci vecihti. Bakın soru sordu. İkinci vecihten bakalım bir de hangi vecihten cehalet özüz görür. İbn-i Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinden, Yardım dileyen avamın halkın isteklerini onların zayıf olan imanlarını muhafaza için yerine getirebileceğini ifade etmiştir. Bunu anladınız mı? Zayıf formül Burada uyandırıyorum uyanları. <gülüyor> Bu çok önemli ha. İbnü Teymiyye diyor ki bazen kişi kabirden yardım ister. İstigase de bulunur. Allah sırf onların imanlarını muhafaza etmek için icabet olunurlar. <gülüyor> ya? İhlaslı o önemli değil. imanlarını muhafaza etmek için. Ha, imanlar bak iman. Ben geliyorum ya Abul Kadir ilan ediyorum. İmanım da zayıf ben. Hani icabet olunmazsam ya bu ne biçim iş bu ne biçim şey dua et kabul olmuyor gibi falan veya bunlar ne biçim Allah dostu falan öyle bir şey yok demek. Kur'an hep uydurma hani Allah'ın dostlarına ikram vardı falan iman zayıf. Gitmesin diye imanın imanlarının muhafazası için ölüden yardım istediklerinde icabet ettirmiştir Allah dualarına diyor. Bakın hep sakladıkları yıllarca nakiller. Alın size direkt nakledeyim. Er-eddu er alel-bikri de hem de. Bakınız. Kardeşler, diyor ki, hiç kimse ne sahabeden, ne de seleften, herhangi bir kimseden onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yaptıkları gibi onun vefatından sonra ondan yardım, istigase zafer ve destek istediklerini veya onun kabrini aracı kılarak yağmur duası yaptıklarını ya da onu aracı kılarak yardım ve zafer istediklerini nakletme imkanına sahip değillerdir. Hem tevessülden bahsediyor, hem peygamber hayattan hayattayken yaptıkları onun vefatından sonra yardım istigası etmekten bahsediyor. Zaten böyle bir şeyi ilim ve iman ehli hiç kimse de yapmamıştır. Evet ilim ve iman ehli yapmamıştır. Bu tür şeyler ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gidip, Ondan dikkat edin. Yiyecek isteyen, yiyecek ya da zalimlere karşı ondan yardım dileyen ve istedikleri, ba ve istedikleri bazı şeyler gerçekleşen cahil kimseler hakkında anlatılır. Onların isteklerinin kabul olunmasının sebebi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi katındaki değeri ve, ve o cahil kimselerin imanlarının muhafaza edilmesidir. Aynı şey. İmanları muhafaza edilsin diye icabet olmuyor. Çünkü onların ihtiyaçları giderilmeyecek olursa kalplerine şüphe düşer ve imanları zayıflar. Ya da edebe aykırı başka davranışlar sergilerler ki zaten onların ihtiyaçlarını ölüden istemeleri başlı başına edebe aykırı bir davranıştır. O nedenle de allah Teala onların peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun getirdiklerine olan imanları zayıflamasın dahası imandan küfre dönmesinler diye bazı ihtiyaçlarını gidermiştir. Öğleden yardım istedikleri. Çünkü onlar zaten yeni, yeni iman etmiş kimselerdir. Bu ifade Müslüman avamdan olup, bakın ben ne demiştim, hep sözlerimizi zikrediyordum. Rızık istese bile ne? Tekfir edilmiyormuş. Rızık istese bile ölümden. Ey ölüm, ey kabir sahibi bana şu rızkı ver, tekfir edemezsin. Özür. Üçüncü yer, gerçi bu üçüncü yere geçmeyeyim. Bu ifade Müslüman avamdan olup şirke düşen bu cahillerin iman sahibi olduklarını açıkça ifade etmektedir. Bu ise İbni i Teymiye'nin görüşünün cahil bile olsa şirke düşen herkesin müşrik olduğunu söyleyen kimselerin iddialarını çürütmektedir, reddetmektedir. Üçüncü vecih, bakın daha nerelerde cahil sözü görmüş. İbn-i Teymiye yanılıp da cahileti sebebiyle mübah olduğunu sanarak bazı şirk türlü, türlerine düşen kimsenin bu yüzden kafir olmayacağını ifade etmiştir. Nitekim o bu anlamda şunu söylemiştir. Onlardan bazıları da Allah'tan istenecek şeyleri ölüden isterler ve beni bağışla, bana rızık ver, bana yardım et vesaire derler. Tıpkı namaz kılanın bunları Allah Teala'ya söylemesi gibi. Onlar bunlara bazen daha başka şeyler de yap yaparlar ki İslam dinini bilen kimse bu tür şeylerin bütün peygamberlerin dinine aykırı şeyler olduğunda şüphe etmez. Çünkü bunlar Allah ve Resulünün haram kıldığı şirke, hatta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere, müşriklerle savaşmasına sebep olan şirke dahildir. Bu tür şeyler yapanlar cehaletle cehalet nedeniyle aleyhlerinde delil sabit olmadığı için tıpkı kendilerine peygamber gönderilmeyen kimseler gibi Allah Teala biz bir resul göndermedik. Şey hiç kimseye azap etmedik buyurmuş. Tur Bunları mazur, işte bu olguyu mazur görürler. Aksi takdirde kendileri gibi müşrik olanların hak ettikleri dünyevi cezayı hak ederler. Şimdi aynı şekilde İbn-i burada insanların, insanları kabirden yardım dilemeye, istigasede bulunmaya teşvik eden ve onlara bu fillerini destekleyen şeyleri delil olarak gösteren alimleri de şahsen ne yapmıyordu? Alimleri de onlara davet eden alimleri de tekfir etmiyordu. Bu konudaki en meşhur örnek, onun Elbekri'ye olan karşı tutumudur. O zamanki tasavvufçuların alimi. Halbuki Elbekri insanları kabirlerden yardım dilemeye çağrırdı. Hatta o bu konuda aşırı gidenlerden biriydi. Nitekim İbni Teymi'yi de tekfir etmiş ve onunla çok münazara etmiştir. Ama buna rağmen İbni Teymi onu tekfir etmemiştir. Aksine şöyle demiştir: Biz onun yani Bekri'nin cehaletine ve iftirasına benzeri tekfirle karşılık vermedik. Nitekim bir kişi başka bir kişi hakkında yalancı şahitlik yapsa veya ona asılsız bir şekilde zina iftirası atsa, karşı taraf da sırf ona zina iftirası atıldı diye ona yalancı şahitlik ve zina iftirası atmaya hakkı yoktur. O yüzden bizi tekfir sırf ettiler diye biz de ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Bunu da Er-Reddu alel -Bekir e de söylüyorum. İbnü i Teymiye bu tutumuna da cehaletin özür olmasının meselesini düşünüyor. Ele aldığı her yerde cehaletin özür olması kaidesi hakkında getirdiği aynı delilleri getiriyor burada. Söylükten sonra bir sürü deliller getiriyor. Eğer o bu tür bir meselede cehaleti ya da teviri özül kabul etmiyor olsaydı El-Bekri'yi kesinlikle ne yapardı? Tekfir ederdi. Çünkü o şirk meselelerinden olan aşikar bir meselede muhalefet etmiştir. Hatta İbn-i Teymiye kabirlerden yardım istemeye, istigasede bulunmaya çağıran ve bu konuda deliller getiren kimseler içinde salih ve dindar kimseler olduğunu da söylemiştir. Bunlar salih, zühdetli, etli, takva ehli demiştir İbn-i Teymiye. Bırak Müslüman muamelesi uygulamayı. Davetçilere, önderlere ispatlayalım. İbn-i Teymiye er-reddu alel-bekir'e diyor ki Bunun yanı sıra peygamberin vefatından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istemenin herhangi bir alimden nakledildiğine dair bir bilgim yok. Böyle bir şey dinde yok istigaz. Aksine o insanların sözlerinde mevcuttur. Mesela Eşşeyh Yahya Es-Sarsari gibi. Bu kimdir? i̇bn Teymiye'den bir müddet önce yaşıyor. Tasavvufçuların alimlerindendir ve e, yani, tasavvuf olarak kabul edilir ve istigase vesaire bu türlü meselelerde davetçi bir kimsedir. Diyor ki Yahya Es-Sarsari gibi ki onun şiirinde böyle bir bölüm vardır. İstigase. Yani Şeyh Muhammed En-Nu'manın ki bu da buraya aldım. Bu da e, malikilerdendir. İstigasının ve tevessülün caiz olduğuna dair iddiaları vardır. O yüzden onun bir kitabı var. Bakın kitabın ismini nakledeyim. Misbahu zalam fil mustaghi fil mustagisin bi hayril enami aleyhisselam aleyhisselam fil yaqasati vel menam. Böyle kitabı var. Burada şiddetli bir şekilde savunuyor istigaseyi davetçi alimlerden İbn Teymiyye diyor ki mesela Şeyh Sarsari Yahya es-Sarsari gibi ki onun şiirinde böyle bir bölüm var istigase vesaire yine şeyh Muhammed İbnü'n-Nu'man onun da uyanık ve uykudan uykudayken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım isteyenler ve istigasede bulunanlar diye kitabı var Öyle sanıyorum ki bu adam da Elbekri yani bu adam da öyle sanıyorum ki Bekri de onlardan esinlenmiş Onları taklid etmiş bulunmaktadır. Bu zatlar kendilerinde salah ve dindarlık olan kimselerdir. Salih dindar kimselerdir. Ancak onlar hükümlerin kaynaklarını bilen, İslami hükümlerde haram ve helal bilgisine sözlerinde uyulacak ilim ehli kimseler değildir. Ellerinde ne şer'i bir delil var, o desteklediklerine dair, ne de makbul bir alime ait nakil bulunmaktadır. Aksine pek çok insanın zor zamanda şeyhinden yardım isteyip ona dua etmeyi adet alışkanlık edinmesi gibi onlar da bunu adet alışkanlık edinmişlerdir. Adet ve alışkanlık edinmişlerdir ha? Bunlar dindar, sala, züht, takva ehli. Bir, bir, öv, İbn-i övüyor bunları, istigası yapanları, subki vesaire. Bak görüyorsunuz burada neler söylüyorum. Hatta devam ediyor İbnü Taymiyye diyor ki ellerinde şer'i bir delil yok vesaire diyor. Aksine pek çok insanın zor zamanlarda şeyhlerinden yardım isteyip ona dua etmeyi de alışkanlık, adet edinmesi gibi onlar da bunu adet edinmişlerdir. Adetleri ha bu istigrastlar falan. Devam ediyor tan tanıdığım İbnü Taymiyye diyor. Fazilet ilim ve züh sahibi bir şeyh vardı. Başına bir iş geldi mi? Şeyh Kadir'in kabrinin bulunduğu yöne doğru birkaç adım atar ve ondan yardım isterdi, de bulunurdu. Bunu pek çok insan da yapmaktadır. Onun ve bu insanların yaptığından daha büyüğü ağrı ise şeyhin kabrine gidip ona dua eden ebri yani birkaç adım atıyor o yöne doğru yani böyle bir adet ediniyor. Diyelim ki işte şeyde işte Ankara'da Ankara'ya doğru birkaç adım atıyorum. Ondan daha ağır onda bizzat kabrine giden, onu aracı olarak kılan ki bu tevessül halbuki daha hafif olması lazım. Ama sonra da ona dua eden ve onun yanı başında dua eden kimselerin yaptığıdır. Böylelerinin kitaptan ve sünnetten şer'i dayanakları olmadığı gibi sahabe ve önder alimlerin sözlerinde de bir dayanakları yok. Evet dayanakları yok zaten. Ama bak bunlar ne? Fazilet, ilim ve zühd sahibi. <gülüyor> Şüp, e, şüphenin özür olmasının kapsamlılığını pekiştirme sadedinde i̇bn Teymiye şöyle diyor. Teymi'nin de yine bir Rabbani sözü var. Ne yapacağız ya? Başım ağrım, başım dönmeye başladı. Bir saat on bir dakika. i̇bn Teymiye diyor ki, amacı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak olan tevil sahibi, bak amacı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak olan tevil sahibi, iştahat edip hata ettiği takdirde te, <gülüyor> tekfir edilmez. Hatta ona fasık bile denmez. Çünkü en baştan beri anlattığım şeyler var ya. Çünkü dinden sayıyorsa o zaman ne yapmamız lazım? İbn Abbas fasık. Doğru mu? Şey fasık. Ee İbn Hazm fasık, müzikheli. O zaman rivayetleri kabul edilir falan. Ya. Bugün bir, bugün adam fotoğraf çektiğine bile fasık yaptı ya. <gülüyor> Bize halledin. Bakın İbn-i görüyorsunuz. Hep bunları yıllarca bizlerden hep sakladılar. Saklıyorlar da. Bitediniz cehalet var. Bakın sakladıkları kısmen neye alamet biliyor musunuz? Bazı ilim ehline soruyorlar. Şeyh bu sözleri ne yapacağız? Bu sözleri ne yapacağız? Öylesine çelişkili farklı sözler var ki. Öylesine çelişkili sözler var ki. Diyor ki yani Mesela işte diyor ki o ee, şu anda diyor bilgisayar yermiş, ona kim? Ya zaten dünyada tekfir ediyorsun. Evet. Bakın amacı, amacı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak olan tevil sahibi içtaat edip de hata ettiği tak tek takdire tekfir edilmez. Hatta ona fasık bile denmez. Nitekim bu ameli meselelerde insanlar arasında meşhur olan bir husustur. Akide meselelerine gelince yani fasık olmacı ameli meseleler zaten meşhur. Akide meselelerine gelince insanlardan pek çoğu bu alanda hata edenleri tekfir etmektedir. Oysa ne sahabeden ne tabiinden bak bir icma daha. Ne tabiinden ne de Müslümanların müştehit alimlerinden herhangi birinin böyle bir görüşe sahip olduğu bilinmemektedir. Görüyorsunuz. Aslında bu sadece hariciler. Mu'tezile ve cehmiye gibi bir bidat uydurup sonra da kendilerine muhalefet edenleri tekfir eden bidat ehli grupların görüşüdür. Ne yazık ki müştehit alimlerin tabilerinden birçoğu da bu yanlışa düşmüşlerdir. Mesela Malik, Şafi, Ahmet ve benzeri gibi tabileri arasındaki bazı kimseler. Hep bu müteahhir ashabı falan var ya hepsi ne oldu? Mu'tezil olduğu, harici olanlar olduğu değil mi? Eşari olanlar olduğu vesaire. Bunu minhac-ü sünne 5. cilt 239'da söylüyor. Er-reddu bekri de yine diyor ki bu sebepledir ki ben hululcülerden bak hululiye diyor. Hululcülerden ve Allah'ın arşu üzerinde olduğunu reddeden neficilerden olan cehmiyeye şöyle diyorum. Vasıflara bak hululcu Allah'ın arşta olduğunu inkar eden reddeden neficilerden olan cehmiyelere şöyle diyorum. Eğer ben size uyarsam kafir olurum çünkü ben sizin görüşünüzün küfür olduğunu biliyorum. Ama bana göre siz kafir değilsiniz çünkü cahilsiniz. Bu sözlerim onların alimlerine, kadılarına, şeyhlerine ve idarecilerine yönelik bir hitaptı. Ve kana haza hitaben li ulemaihim ve qudatihim ve syuyuhihim ve umaraihim. Şimdi buraya dikkat edin. Burada bakın, Allah'ın arşta olma meselesinin inkarı söz konusu, doğru mu? Ama siz bunlara kafir demiyorsunuz, değil mi? Careti Kemal. Peki, siz bunlara ne zaman kafir dersiniz diyeceğiz? tek cevapları ne? Hüccet ikamesinden sonra. Hüccet ikamesinden sonra mı dediğimizde ne diyorlar? Evet. evet. Peki hüccet nasıl ikame olur? Hı. Anlatacaksın, konuşacaksın, açıklayacaksın. E i̇bn Teymiye kaldıramamış mübarek. <gülüyor> <gülüyor> nasıl takılıyorlar? Çünkü tartışıyor, bunlarla münazara ediyor. Bekri ile ne münazaralar Buna rağmen ne yapıyor? Hüccet Feretmiyor. etmiyor. O yüzden bak bu kitabım onların alimlerinin neydi diyor. Ya Burada Allah'ın arşta olmasının meselesinin inkarı söz konusu küfür. Hadi hafi dediniz, hadi şuna benzer dediniz, bir şeyler dediniz, çıktınız. En baştan beri bunların batılı olduğunu ispatladık ama hadi kabul edelim dedik. Yine çıkamazsınız ki büyük bir dalalet içerisindesiniz bu görüşte. Büyük bir hata içerisindesiniz. Nedir o hatanız? Diyorsunuz ki hüccet ikamesinden sonra tekfir ederiz. Hüccet ikamesi nasıl? Kur'an mı ulaşacak? şunu ulaşacak? Onda da zaten karma karışıksınız. Yok iyice anlatılacak. Ya İbnü i Teymiye kaldırmıyorsa daha kim kaldırır? i̇bn Abbas haricilerle münazarasında kaldırmıyorsa yeryüzünde kim kaldırır? Sahabenin kanlı malına helal kıyıyor, kafir mi? Yok yok yok sahabenin kanlı manını bile kafi yaptılar zaten. Ne zaman tekfir ederiz? Hüccet ikamesinden sonra. i̇bn Abbas hüccet ikamesi yaptı. Değil mi? Binlercesi döndü bir kısmı dönmedi. Onları öldürdüler. İbn-i diyor ki icma var. Onlara Müslüman muamelesi uyguladılar. hanımlarının cariye mallarını ganimet falan almadılar. Bunlar icma vardı. Bunlar sahabeler bunlara Müslüman muamelesi ne yaptı uyguladı. i̇bn Abbas münazare Hatta münazarasını ben buraya aldım mı bilmiyorum. Aldıysam size nakledeceğim. Münazarasını baştan sona tercüme yaptım haricilerle. Münazarası Abdur-i Rezzan Musannefında. Böyle nasıl delil yaptı şimdi de susturuyor. Hiçbir şey demiyorlar. Tamam diyorlar. O zaman ikinci cevabı. şüphemize geçelim diyorlar. İbn Habas. Ona rağmen tekfir etmiyor ya. Ya vücheti kaimisi bu kadar zalim olunur mu? Yani yani. Tamam. O yüzden bakın Kur'an'ın Kur ulaşmıyor, yetmiyor derseniz ne deriz? Ne zaman hüccet-i olur? İyice anlaşıldıktan sonra. Çünkü uluva diyoruz. Hüccet kalktı, kaldıralım. Hadi bak Kur'an ulaştı. Yok, Kur'an ulaşmasıyla kalkmıyor. Ne olacak? İyice anlatılacak. Kim anlatacak? Sen. Ben anlattım diyor hocam kafir artık adam. İbni Teymi bi'le İbn teklif etmemiş anlatıklardan. İbnü Teymi etmiş mi? Tek hüccet-i sonra. Kalktına kalktıktan sonra. İbn Abbas Peki İmam Ahmed İbn Ebi duakla etti. Tamam. halifenin de yine tekfir. Yok. İmam Ahmed bile kaldırmamışsa vallahi Suud'daki de, dünyadaki de bütün şekilleri topla, hepsinin ilmini topla. Belki ancak İbn Abbas, İmam Ahmed ve İbn Teymin'in toplam ilmine belki denk gelir. Belki bu biraz mübalağa ama anlayın ya, ne kadar alim olduklarını. Evet. Bunu söylüyorum mübalağa olduğunu yani yanlış anlamayın mübalağa olduğunu vuruyorum ama önemine binaen söylüyorum ha. 70 kere de sen kabul etsin. Hüccetin ikamesi için muhakabın anlaması. anlaması. Sadece yetmiyor ha. Şüphesinin de izale edilmesi. Bir sürü nakil yaptık. Anlamış, şabit olmamış olabilir. Şüphelerin izalesi gerekir evet. diyor. Bakın İbnül Arabi İbnu Arabi değil ha. İbnül Arabi alim olan ne diyor? Bu ümmetten cahil ve hatalı kimseler İşleyenin müşrik veya kafir olacağı küfür ve şirk olan bir şey yaparsa bile cehaleti ve hatası, ile, hatası dolayısıyla mazurdurlar. Evet. Kendisine terk edenin kafir olacağı delil, karışıklığa yer bulmayacak derecede açık bir şekilde açıklanmadıkça ve inkar ettikleri şey İslam dininde kesin olarak bilinen üzerinde açık ve Kesin icma bulunan ve bütün Müslümanların düşünüp tartışmaksızın bir bildiği bir şey değilse bu böyledir. Eğer bildiği bir şeyse o zaman tekfir edilir mi? Hayır. Yine bak başta şirki söylüyor. Bunu tefsir e, tefsil kasmi de mevcut. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Yani muasır alimlerimizle geçmişe kadar Hepsi bunlar cehalete özür gördüm. Mus, muasir alimler, necdu ulemalarının e, hilafıyla şaz olan hilafıyla ihtilaf çıktı. Ama bu ehl-i sünnet arasında icmadır. naklettiğim nakiller. Bir kısmını aldım buraya. Daha bir kısmını aldım yani. Düşünün saatlercedir sayıyoruz. Bir kısmını aldım ve daha da var, hala var. Bakın ne diyorlar, diyorlar ki ya bak. Ahrudul Cehil diye bir kitap var, hiç duydunuz mu? Türkçe'ye çevrildi o. Bak hemen biliyor kardeş. O kadar meşhur bir kitaptır ki. Bu ben şu ana kadar cehaletin özür olmadığını savunup da bundan daha çok popüler satan bir kitap oldum. Nasıl bizim hadiste kitabımız Bukhari ise hmm. cahleti özür görmeyenlerin de o konudaki kitabı Bukhari'si o kitaptır. Ardıul Cehil sahibi adamın da yakın arkadaşı benim samimi arkadaşımdır. Halal Raşit. Hmm. Kimse de herkes duymuştur sor kimse konu, onun hakkında pek bilgi bilmez o adam. İnternette o kadar sorarlar bu adam kim çok merak ediyorlar. Tekfirciler ölüyor bitiyor adama. Bir pek bilinmiyor. Neden? Çünkü işte pek tanınmıyor. Hala o Raşit Mısırla Mısır, Mısır asıllı birisidir. Dedim ya samimi arkadaşım benim samimi arkadaşım. Mısır asıllıdır. Böyle tipi falan şeydir. Böyle şişman falan resmi de gördüm ben. İlkokulda bir tane ilkokulda da öğretmendir. Doktorasını yaptı. Bir şeyler yaptı bu konuyla alakalı bir kitap yazdı üzüldü, nakillerle doldurdu hepsi çürük, batıl onları beyan ettik zaten Şeyh Fevzan tuttu buna takdim yazdı bunu reddettiğin zaman Şeyh Fevzan'a taan oluyor evet. hatta bu Şeyh Fevzan'ın hatasını beyan edebiliyorsan alimlerle ispatlayabiliyorsan muasir alimlerle ki göstereceğim şimdi muasir alimlerden o zaman bu Fevzan'a taan değil dere derecesini yükseltmek olur öyle bakmanız lazım doğru mu? Şimdi bakın Arudur Cehil kitabının sahibi bizzat bu takdimi kime veriyor, kime değer görüyor? Onun gözünde de kim değer? Fevzan. Ama sadece fevzan mı? Yok. Akide profesör, alim el-mucan. Mekke'de ümmül kura'da. Ona da takdim için veriyor. O da reddiye yazıyor buna. Takdim yazmıyor reddiye yazıyor. Eleştiri yazıyor diyelim. Şimdi o eleştiriyi kendi sitesinden direkt aldım Arapçasına ve tercümesiyle size sunuyorum burada. Arzul Cehil kitabının takdim sunuş yazısı veriyor diyor şeyh bunu yaz burada anlatıyor diyor ki ben mü, iş, meşguliyetimden dolayı baya bir yazamadım o yüzden bakın takdim yok kitabında Birakis eleştiri var bakın diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bakın tarihini de söyleyeyim size Profesör Doktor Abdullah İbni Hüseyin El Mucan Mekke-i Mükerreme Cuma'del evvel ayı 1433 Hicri Ardül Cehil kitabının takdim sunuş yazısı diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun Allah'ın Resulüne, O'nun ailesine ve bütün Müslümanlara, Müslüman bütün ashabına selam olsun. Değerli kardeşim ve seçkin araştırması araştırmacı Ebul Ala kitabın yazarı. İbnu Raşid er Raşid benden kendisinin ağır dur cehil kitabının uzun devamını söylüyor. Adlı kitabına takdim yazmamı istemişti. İlmi ve başka bir takım işlerle olan meşguliyetim dolayısıyla ben de ona birçok kez mazeret beyan ederek bu isteğimi yerine getirmemiştim. Ancak belirttiğimiz üzere aramızdaki sevgi ve muhabbet dolayısıyla onun bu isteğini yerine getirmemiz artık şart oldu diyor. Tamam. Bunun üzerine kitabı okumaya başladım ve pek çok bilgi ve büyük bir gayret içerdiğini gördüm. Gerçekten geniş bir araştırma. O kadar söz getirmiş. Hatalarla dolu olsa da. Ebu'l-Ala çalışmalarındaki seçkinliğiyle meşhur olduğu için bu pek de şaşılacak bir durum değildir bu kadar geniş bir çalışma yapması. Ancak o benden görüşümü tarafsız bir şekilde... İfade etmemi istediği için ben de bu kitabı dikkatli bir şekilde inceleyerek okumayı uygun gördüm. Kitapta yer alan büyük miktardaki nakiller ve tertip ile sunumun güzelliği hoşuma gitti. Baya nakil ve tertibi hoşuma gitti. Ancak nasihat ve sevgi gereği belirtmek zorunda olduğum bir takım hususlar da görmedim değil. 1- Kitabın adı. O devam ediyor diyor. Bir, kitabın adı cehaletin özür olması meselesinin ehli sünnete göre itikad konularından olduğunu işaret etmektedir diyor. Üstad Ebu Ala bu yola daha kitabın fasıllarının başlıklarından veya araştırma metodundan itibaren girmiş bulunmaktadır. Muhaliflerin görüşlerini ve delillerini de şüpheler ve itirazlar olarak ele almıştır vesaire. Bununla birlikte bu mesele aslen usuli fıkıh meselelerindendir. Bak itirazlarını getiriyor. Cehalet engeli de ehliyeti olan o ehliyeti ortadan kaldıran engellerden biridir. Ya? Cehaleti unutma veya akıl hastalığı gibi diğer engellerden ayrılmaz bir engel gibi ele almıştır hatası. Dolayısıyla da onu alimlerin diğer meselelerdeki ihtilafı iç, e, içinde ele almakta, onu hakkın bir tarafta, e, dalaletin de karşı tarafta olacağı şekilde itikadi bir mesele olarak ele almaktadır. Aksine sadece bunun hat, hata ve isabet yani doğru babından ele almıştır. 2- Eleştirilerine devam ediyorum. Alimlerin bu konudaki sözlerinin incelenmesinin yazılmış olmasını arzu ederdim diyor. Birçok nakil getirmedin. Hep bizim aslında saydıklarımız yani. Çünkü o şeyh de biliyor. Ben bunların da cevap verilmesini madem reddiye ispat ediyorsun. Nerede o nakiller? Onların hiçbirini cikretmedin. Neler var neler diyor şeyh. Bunların da incelemeni isterdim mübarek. Hep sana göre özür olmayanları getirdin. Sırf necdilerle dolu zaten. Onları çıkar geriye şairler şeyler kalıyor. Bir iki tane de İbni Teymiye'den serpeştirmiş yanlış. Ondan sonra bak bütün ümmet böyle diyor dedi. Hatta baksan necdul dışına çıkmıyor. Neredeyse söylediğim kayıtlarla beraber. Görüyoruz. Diyor ki alimlerin bu konudaki sözlerinin incelenmesinin yazılmış olmasını arzu ederdim diyor. Zira Üstad Ebu Ala kelamcılardan olsun az önce söylediğim gibi. Diğerlerinden olsun pek çok, pek çok usulcüden ce kelamcılardan cehaletin gizli değil açık meselelerde özür olduğunu söylemiştir. Kelamcılardan hep bunları getirmiş. Şereften yok Selef dediğimiz bir selefi dedikleri nezdiler var. O yüzden diyor ki zira Ebu'l-Ala kelamcılardan olsun diğerlerinden olsun pek çok usulcudan cehaletin gizli yani kapalı değil ama aşikar yani açık meselelerde özür olmadığına dair nakiller yapmıştır. Ancak bu alimlere göre gizli ve zahirin ne olduğunu incelememiştir. Mesela mazeret olan cehalet ile mazeret olmayan cehalet konusunda el-Karafi'nin sözlerinden pek çok nakiller yapmaktadır. Usulcudur el-Karafi. Çok maruf meşhur usulcudur. Ki bu nakillerden biri de şöyledir. Bu nakil var mı sorun? Bu nakillerden biri de şöyledir. Neymiş Karafi, Karafi'den yaptığı nakil? Usulü dine gelince çünkü şeriat sahibi bütün itikat konularında katı davranmış işi sıkı tutmuştur. Sadece neyde değil? Şirk meselelerinde değil. Öyle ki insan Allah'ın sıfatlarından bir sıfat hakkındaki ya da din esaslarından inanılması farz olan bir konudaki cahaleti ortadan kaldırmak için çabalasa ve elinden gelen tüm gayreti gösterse ama bu cahalet ortadan kalkmazsa o kişi o itikadı terk etmesi nedeniyle günahkar ve ateşte ebediyen kalacak bir kafir olur. Bakın o zaman isim sıfatta da yandık. Bak bunları delil getiriyorlar, bu diye bu hala sen isimli sıfatta özür görüyorsun, müşkilatlarını anlatıyor tamam nasıl bunları getirirsin hem bunlar kelamcılar sana göre zaten bunlar mürciye, kelamcılar eşarıya ya bunlar zaten mürciye, nasıl sen mürciyeden delil getirirsin bu bir, görüşünü destekleme, iki nasıl bu sözün bizzat özellikle kendini getirirsin ki bu bütün akide konularını alıyor bu sözüne göre, sana bütün akide konularına göre e, cehalet özür de değildir demiyorsun ki sen, bilakis özürdür diyorsun hemen hemen hepsinde. Bir tek ibadet tevhidi hariç. İşte burada Üstad Ebu Ala el-Karafi'ye göre usulü dinin ne olduğunu bizzat açıklaması gerekirdi. Ya bu getiriyorsun. Eğer çok araştırma dersek çok yol alamayız. Nitekim eğer çok araştırma dersek çok yol alamayız. Araştıracaksın. Nitekim el-Karafi'nin yukarıda geçen sözü buna işaret eden bir duruma ulaşmıştır. Zira o, Üstad Ebu Ala'nın alıntı yaptığı yerin hemen devamında şöyle demektedir. Bunları ne yapacağız diyor. Bak görüyorsun. Alıntı yaptığın sözlerin devamında şunlar var. Halbuki o son haddine kadar gayret etmiş ve cehalet onun için üstünden atamayacağı derecede kaçınılmaz bir hal almıştır. Karafi'nin sözü. Öyle ki bu durum güç yetiremeyecek bir şeyle yükümlü tutma yani teklifu ü yutak babından... Olduğuna inanılan hususlardan biri olmuştur. Çünkü o vahdaniyetin delillerini ve usulü dinin incelikleriyle mükellef kılınmıştır. Mesela Sudan'la Türklerin uzak memleketleri gibi. Türkleri bize örnek veriyor. Aklın istikamet üzere olmasını sağlayacak şeylerden uzak olan bölgelerde yetişmiş tabiatı bozuk ve aklı zayıf bir kadın gibi. Zira bu bölgelerde akıl, akıl pek gelişmiş değildir. Bu sebepledir ki Allah-u Teala Yecüc ve Mecüc'ün yan, yanı başındaki Türk memleketleri hakkında şöyle buyurmuştur. Nihayet iki dağ arasında ulaştığında onların önünde hemen hiçbir söz din, an, sözü anlamayan bir kavim buldu. Kef 93. Böylece söz anlamayan bir ve bu konuda ehliyeti bu dereceye ulaşmamış olan kimselerin mükellef kılınması güç yetmeyecek bir şeyle yükümlü tutulma yani teklifi malayutak babından olmuştur. Zira şeriat onu fıkıhtan üç hükümle hususi kılmıştır. Birincisinde isabet eden bir kişidir. İkincisinde hata eden bir günahkardır. Üçüncüsünde taklit caiz değildir. Şimdi Üstad Ebu Ala bu meselenin güç yetmeyecek bir şeyle yükümlü tutma babından olduğunu kabul edebilir mi? Hiç sanmıyoruz diyor. E buraya da koyuyor ünlemler. Hülasa bu alimlerden bazıları yerilmiş kelamdan olan bir takım hususlara kulak kabartmakta ve usulü din meselelerini açıklık ve kapalılık yönünden kelamı kabullerine göre ifade etmektedirler. Hatta Hafız İbn-i Hacer el fetül de yani bir meselede bilginin fıtratla hasıl sabit olduğunu söylemiştir. O da ne? Ebu Cafer es es Simnani ki o Eşarilerin ileri gerilenlerindendir. Bu hususa muvaffakat etmiş ve şöyle demiştir. Bu mesele El-Eşari'nin sözleri içerisinde kalmış Mu'tezile meselelerinden biridir. O bundan, e, o bundan hareketle şu şu sonucu çıkarmıştır. Herkesin Allah'ı onu gösteren deliller aracılığıyla tanıması farzdır ve bu konuda taklit yeterli değildir. Ben hocamızın ben hocamızın hocası Hafız Salahuddin el Ala'inin sözlerinin yer aldığı bir cüzde özetle şunları okudum. Bu mesele mezheplerin yani görüşlerin çakıştığı ve fıtrat, tefrit ve orta olmak üzere birbirlerinden farklılaştığı konulardan biridir. İlk üç görüş Allah Teala'nın varlığını ve onun ortağının olmadığını kabule sır taklit yeterlidir diyenlerin görüşüdür. Bu görüşün kendisine nispet edildiği bazı kimseler Ubeydullah İbn el Hasan el Anberi ve Hanbelilerle Zahirilerden bir gruptur. Bunlardan bazıları da daha ileri giderek bu konudaki delilleri düşünmenin haram olduğunu söylemişler. Bu bu konuda dayanak olarak da ileride geleceği üzere büyük imamların kelamı yerden büyük imamların kelamını yeren sözlerini göstermişlerdir. İkinci uç görüş, birinci uç görüş. ikinci uç görüş, herkesin imanının geçerliliğini kabul, geçerliliğini kelam ilmindeki delilleri bilmeye bağlayan kimselerin görüşüdür. Bu görüş Ebu İshak el-İsfiraniye nispet edilmiştir. El-Gazali şöyle demiştir. Bir grup, bak hep karafi devam ediyor ha. Bir grup bu konuda aşırı giderek avamdan olan Müslümanları tekfir etmiş ve şer'i akaidi kendilerinin ortaya koydukları delillerle bilmeyen kimsenin kafir olduğunu iddia etmişlerdir. Böylece Allah'ın geniş olan rahmetini daraltmışlar ve cenneti kelamcılardan oluşan küçük bir gruba tahsis etmişlerdir. Bunun benzeri şeyleri Ebu muzaffar İbn-i Essem'ani de zikretmiş ve bu görüş sahiplerine uzun uzadıya cevap vermiştir. Fetva imamlarının büyük çoğunluğundan da onların şöyle söylediklerini nakletmiştir. Avam usule delilleriyle birlikte inanmakla yükümlü tutulmaz. Çünkü bundaki meşakkat fıkıhla ilgili furu meseleleri öğrenmekteki meşakkattan daha fazladır. Ey Ala, bunu diyor musun? O nedenle <gülüyor> sözü burada bitti. O nedenle bu alimlerden nakil yaparken onların hareket noktası olan itikadi arka planları bilmek gerekir diyor Ey Ala. Görüyorsun neler çıkıyor sözleri. Yine bu baptan olmak üzere Ebu'l-Ala İbni Hacer el-Mekki el-Heytemi'den riddet konusunda cehaletin özür olmadığına dair bir nakil yapmıştır. Riddet konusunda bak Heytemi'yi bile almış görüyor musun? Heytemi'yi teklif etmen lazım senin. Nasıl kitap safsatayla dolu? Fevzan dil Ebu Bekir takdim yazsa hatadır. Tamam. Sen kafir, tekfir etmen gereken bir adamdan nasıl? Heytemi. İstigase'in icma olduğunu söylüyor. Heytemi'den delil getiriyor o kitabında biliyor musunuz? Sıfın nakille dolduracağım diye. Tedlislere bak. <gülüyor> Diyor ki yine bak buna bunu eleştiriyor. El Mucan, Şeyh Mucan. Diyor ki yine bu baptan olmak üzere Ebul Ala, İbni Hacer el ki el Heytemi'den riddet konusunda cehaletin özür olmadığına dair bir nakil yapmış ancak onun sözlerini incelemeye tabi tutmamıştır. Dağsı Ebu'l-Ala İbni Hacer el-Heytemi'nin şu sözüne ne der acaba? İbni Teymiye'nin kendisinden önce hiçbir alimin, Heytemi'nin sözü, İbni Teymiye'nin kendisinden önce hiçbir alimin söylemedi ve onunla Müslümanlar arasında ibretlik olduğu hurafelerinden biri de onun peygamberle istigase ve tevessülü inkar etmesidir. Buna ne diyeceksin? Nasıl kafirden, müşrikten, dünyada müşrik ahkamı uygulayından bir adamdan delil getirirsin? Kitap bu kadar batılla olur. Bu durumda İbni Hacer el-Mekki'nin cehaletin özür olmadığı yönündeki sözüne tabi olup da onu peygamberi vesile ederek veya yardım isteyen ama bu meseleyi bilmeyen kimseleri sapıklıkla itham etmekle delil olarak kullanmanız doğru değil. Zira İbn Hacer el-Mekki'nin bizzat kendisi bu yardım istemeye cevaz vermekte ve onu inkar edenleri yermektedir. Bu durumda mukallit birinin ben falana uydum demesi onun için yeterlidir. Şimdi biz hem insanlara, o alimlere uymayı emredip sonra onlara uydukları zaman da onları sapıklıkla mı itham edeceğiz? <gülüyor> Bu sebepledir ki davet imamları i̇bn Hacar Hacer el-Mekki hakkında insaflı bir tutum sergilemişlerdir. Nitekim i̇bn Sahman şöyle demiştir. Aynı şekilde biz Diyaneti sağlam, salih olmakla meşhur, vera ve ile tanınmış, güzel bir sirete sahip, kendini faydalı ilimler öğretmeye ve bu alanda eserler telif etmeye adamak suretiyle ümmete faydalı olmuş kimseleri bu meselede ya da başka meselelerde hatalı bile olsa tekfir etmeyiz. Mesela i̇bn Hacer el-Haythemi gibi. Necdi uleman söylüyor. Zira biz onu onun eddar yani elcevher olması lazım el munazzamdaki sözünü biliyoruz ki burada neden bunları söyledim burada kırık bir şey var arkadaşlar orada bir has var yanlış bir ifade var ne kastettiğini tam anlamadım orada bir siliklik var sitesindeki yer velhasıl çok önemli değil yani onun munazzam o munazzam ne işte istihasayı savunduğu kitap zaten hani ben bir nakil yaptım eğitimden onu örnek veriyor İlminin gelişliğini de inkar etmiyoruz diyor. Bu sebepledir ki Şerhül Erba'in, Ezzavacir ve benzeri gibi kitaplarına önem veriyoruz diyor. Ama bir bakın sahman bazı yerlerde de o götürüyor. İşte Necdu ulemanın tutarsızlığı. Üç. Üçüncü eleştirdi. Kitapta cehaletin özür olmaması ile tekfir meselelerinde özrün olmaması konularını birbirine karıştırmıştır. Yazarın yer verdiği nakillerde buna sıkça rastlanmaktadır. Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin cehaletin özür olmadığı konusundaki sözünün zahiri sözünün zahir değil gizli kapalı meseleler hakkında olduğunu ifade ederken bunu cehaletin özür olması konusunda ele almıştır. Halbuki Şeyhül İslam'ın sözü cehaletin değil bilginin söz konusu olduğu hususlardandır. Nitekim o şöyle demiştir. Bu durum İbn Teymiye şöyle demiştir diyor. Bu durum gizli kapalı görüşlerde Meydana geldiği zaman belki şöyle denebilir. Kişi bu görüşte hata hataya düşerek haktan sapmış ancak öğrenen kimsenin kafir olacağı delil onun aleyhinde sabit olmamıştır. Fakat bu durum onlardan bazı gruplar içinde avam ve havas tüm Müslümanların İslam dininden olduğunu bildikleri zahir aşikar konularda vuku bulmaktadır. Öyle ki bu konularda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından getirildiğini ve onun ona mukalevet edenleri tekfir ettiğini Yahudiler ve Hristiyanlar bile bilmektedir. Mesela onun hiçbir ortak koşmaksızın tek olan Allah'a kulluğu emretmesi ve Allah'ın dışında melekler, peygamberler ve daha başka şeylere herhangi birine tapmayı yasaklaması böyledir. Zira bu İslam'ın hükümlerinin en zahir aşikar olanlarından biridir. Bütün bunlara rağmen onların liderlerinin bu tür işlere düştüklerini ve mürtet olduklarını görürsün. Onlardan çoğu bazen açık bir reddetle İslam'dan çıkmaktadır. Bazen de kalplerinde hastalık ve nifak olduğu halde tekrar İslam'a dönerler. Bu konuda onlardan gelen rivayetler meşhurdur. Nitekim İbnü Kuteybe Muhtelaful Hadis başında onlardan bir kısmını zikretmiş. Bunlardan daha çarpıcı olan şu ki bu kimselerden bazıları riddet konusunda eserler kaleme almışlardır. Mesela Errazi yıldızlara tapma konusunda bir kitap yazmıştır. Bu ise Müslümanların ittifakıyla İslam'dan irtidad etmek demektir. Bu ifadelerin cehalet konusuyla hiçbir ilgisi yoktur. Zira i̇bn Teymi'ye göç dönem hadis ehlinden bahsedip onların kıt anlayışı olduklarının, hadislerin manalarını anlamadıklarını ve sayı hadislerle zayıfları birbirinden ayırt etmediklerini söyleyerek onları yeren, onlara karşı uzmanlıkları ve hadis alanındaki hassas bilgileri için ile övünen bazı kelamcılar hakkında konuşmaktadır. Bu kimselerden bu yaptıkları bilmeyerek cehalet nedeniyle değil bile bile sadır olmuştur. Dolayısıyla da bu mesele cehalet değil tevilin dahli olan meselelerdendir diyecek şimdi. Cehalet değil, bunlar tevil, taklit ve benzeri nedenlerden dolayı mazur görülürler mi, görülmezler mi konu odur. Bu konunun kapsamına girmektedirler diyor. Yazarın cehalet engelini tekfirin olup olmaması konusundaki tek engel olarak değil, ehliyeti ortadan kaldıran engellerden biri olarak ele alması gerekirdi. Zira ortada cahalet olmayabilir ama tevil olabilir diyor. Bak. Zira ortada cahalet olmayabilir ama tevil veya hata gibi tekfire mani olacak başka engeller mevcuttur. <gülüyor> Dördüncü itiraz. Selefi davet imamlarının bu meseledeki sözlerinin incelenmesi daha fazla ihtiyaç daha fazla ihtiyaç duyulması gerekir. Örneğin Şeyhul İslam, Muhammed bin Abdülvahab'ın şu sözünün münakaşa edilmeye ihtiyacı vardır. Bizler Abdülkadir'in kabri üzerindeki Ahmed el-Bedevi benzerlerinin kabirleri üzerindeki putlara ibadet edenleri tekfir etmiyorsak bu onların cehaleti ve üzerin, e, ve üzerindeki putlara ibadet edenleri tek bu onların cehaleti ve onları uyaran kimsenin olmaması dolayısıyladır. Zira Allah şirk koşmayan kimseyi bize koşmayan kimseyi bize hicret etmediği ya da tekfir edip savaşmadığı takdirde nasıl tekfir edebiliriz? Subhanallah bu büyük bir iftiradır. Zira böyle bir söz hakkında bu gizli kapalı meseleler veya yardım dileme değil tevessül hakkındadır denmesi mümkün değildir. Muhammed bin Abdülahab'ın sözleri. Zira o putlara ibadet edenleri ifadesini kullanmıştır. Yani Muhammed bin Abdülahab. Oğlu Abdullah'ın Eddürerü Seniyye'de geçen ve davet ehlinin ve Şeyh Rahimoğulların tutumunu açıklarken söyledikleri de böyledir. Onun bu sözü şudur. Ey Allah'ın Resulü senden istiyorum diyenleri bu konuda cahiliseler tekfil etmemesi hakkındadır. O Rahimeullah şöyle demiştir. Geçip gidenleri mazur görürüz. Çünkü onlar hatalıdırlar ve hatadan masum olmadıkları için de mazurdurlar. Sonra şöyle demiştir. Şayet şöyle dersen. Bu gaflete düşen Müslüman hakkındadır. O Uyarıldığı zaman uyarıya kulak, kulak verir. Peki delilleri inceleyen, önder alimlerin sözlerine muttali olan ve ölünceye kadar bu konuda ısrar eden kimse hakkında ne, de, ne denir? Ben derim ki bunu diyen Muhammed İbni Abdülvehab'ın oğlu Abdullah'tır. Zikredilen kimseleri de mazur görmemize hiçbir mani yoktur. Ne onların ne de hatalı olduğu geçen kimsenin kafir olduğunu söylemeyiz. Hatasında ısrar etse bile böyledir düşün. seni. Çünkü onun zamanında bu meseleyi diliyle, kılıcıyla ve mızrağıyla savunacak kimse yoktu. Dolayısıyla onun aleyhinde delil sabit olmamış ve doğru yol aşikar olmamıştır. Aksine zikri geçen müelliflerin yani delillere muhtari olduğu halde bu meseleye cevaz verme konusunda ısrar edenlerin yaşadığı zamandaki yaygın durum ehli sünnet imamlarının bu konudaki sözlerini toptan terk etmek sure tark etmek üzere anlaşma şeklindedir. Bu sözlere muhtari olan kimse daha o sözler onun kalbinde yer etmeden önce ondan yüz çeviriyordu. Namaz az kaldı. namazı kılın. <kaldım. gülüyor> Vallahu a'lem ve sallallahu aleyhi Muhammed.